Oh yeah. Çıkkastı Orva kainat, bugün 7 Şubat Salı, yıl 2012, ay 2, gün 38, Kasım 92 1433, Hicri Rebü'ylevvel 15, 1427, Rumi Ocak 25 Fırtına Günün tarihi, 200 yıl önce bugün 7 Şubat 1812'de ünlü İngiliz romancısı Charles Dickens doğdu. Sekiz çocuklu yoksul bir ailesi olduğundan düzenli eğitim görememiş, kendini yetiştirmişti. Yaşadığı koşullar daha sonra yazacağı romanların malzemesini oluşturacaktı. Dickens'in evliliğiyle ilk kitabının yayınlanması aynı zamana rastlayacak, kısa sürede üne kavuşacaktı. Dickens, yapıtlarında nizah ve romantizmi ustaca yoğuracak ama en önemlisi, Victoria çağı İngiliz toplumunu endüstrileşmenin başlangıcında sosyal eleştirileriyle anlatmaya çalışacaktır. En önemli eserleri Oliver Twist, David Copperfield... Bay Pickwick'in maceraları Büyük Umutlar ve İki Şehrin Hikayesidir. Mümtaz Arıkan Yemek Listesi Gün 38 Patatesli İzmir Köftesi Zeytinyağlı Kereviz Salata Ve Kabak Tatlısı Büyük, büyük saatli, saatli Marif, marif Takvi Si tu t'imagines, si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines que ça va, que ça va, que ça va durer toujours la saison des à la saison des arts, saison des amours, ce que tu te gourds, fillette, fillette, ce que tu te gourds. Si tu crois petite, si tu crois mm, mm, que ton teint de rose, ta taille de guêpe, tes mignons biceps, tes ongles d'émail, ta cuisse de nain fait ton pied léger. Si tu crois que ça va, ça va, ça va, ça va, ça va durer toujours ce que tu te goures, fillette. Qu'y est ce que tu te couvres Les beaux jours sans vous, les beaux jours de fête, soleil et planètes tournent tous ensemble. Mais toi, ma petite, tu marches tout droit vers ce que tu vois pas. Très sournois, s'approche la ride vélosse, la pesante graisse, le menton triplé, le muscle avachi. Allons cueille, cueille les roses, les roses roses de la vie roses de la vie et que leur pétale soit la mère étale de tous les bonheurs de tous les bonheurs allons cueille, cueille si tu ne fais pas ce que tu te coures fillette Siyetse, seyirtebileceğin ne varsa, Merhaba herkese. Açık Radyo 94.9. Açık Radyo.com.tr ve Açık gazte başladı. Haftanın ikincisi bu. Bunlar Madrahma Ayrılgaz, Mert Öztekin ve Can Tombil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Juliet Greco'ya da bir günaydın diyerek başladık. Juliet Greco. Aynı zamanda Michel diye de biliniyor. Fransız çok popüler bir şanson şarkıcısı aynı zamanda da aktris çok ilginç bir hayatı da var Montpellier'de doğmuş babası Korsikal'ı annesi de Rejistans Fransızların nazik meklaşı direnişinde önemli rol almış Eru bölgesinde departmanında Fransızların vilayetinde ve de, anne tarafından, dedesi ve nesil tarafından yetiştirilmiş ve kendisi de rezistansta direnişte yer almış. Hatta yakalanmış fakat genç yaşından dolayı da e, sınır dışı edinem, edinmemiş ve cezaya da vuramamış. Öyle kurtarmış yakayı. Sonra Saint-Germain-Depret'e bohem ve entelektüel yaşamın e, doğruğunda. Bir hayat sürmüş en önemli şairlerinden Fransa'nın ve şanson yazarlarından da şarkıları seslendirerek günümüze kadar gelmiş. Bugün 85 yaşında kendisi. Onun çok ünlü şarkılarından birinin açılışını yaptık. Ve Raymond Cunon'un Fransa'nın önemli yazarlarından şairlerinden Raymond Könon'un Situ Timajin adlı parçası ile Joseph Kozma bestesi olan bu şarkıyla da açılışımızı yaptık. Bugün ayrıca Charles Dickens'ın da doğum günü 200 yaşında Charles Dickens. Çok önemli bir yazarı ve aynı zamanda Victoria dönemi diye adlandırılan uzun dönemin en büyük yazarı sayılıyor en önemli özelliklerinden bir tanesi de endüstri devriminin tam ortasında daha başlangıcına yetişmiş olması ve onun yarattığı bütün sınıfsal ve sosyal sorunları da olağanüstü bir parlak bir fırçayla ile adeta. Çok kuvvetli adeta. bir tasvir yetisi var tabi. E, o dönemi adeta yaşar yaşamamıza sebep oluyor tekrar okumak. Aslında öyle projemizde var tekrar okumak demişken Evet. bundan da bahsedebiliriz yani, inşallah hayata geçirebileceğiz geçirebilirsek ne ala yani şey o zamanki dönemde e, özellikle tefrika ediliyor ve çok büyük ilgi görüyor o da zaten epizodlarını o tefrikalara göre ayarladığı için de baya bugünün işte sinematografik şartlarına da yakın düşen bir ritmi var Böyle her bölümün sonunda Acaba ne olacak diye sırnak yiyerek arkası yarın gibi. Bir sonraki bekliyorsunuz. Bir sonraki bekliyorsunuz. hiç bir şey. Yani hiç 200, 150 seneden beri yazıyor işte. 100, 100, yayınlanıyor kitapları. Ve hiç satışı eksik olmayan bir yazar olarak da karşımıza çıkıyor. Özellikle bu reform çalışmaları yani toplumsal hayatta Ciddi bir şekilde iyileştirme yapılması gerektiğini de didaktik olmayan bir şekilde bize anlatan önemli bir yazar. Evet hak mücadelelerinde e, büyük önem işçi sınıfının var. Evet zor zamanlar kitabını okuduktan sonra e, ciddi bir yükleme olmuş ortada evet. hak mücadelelerinin arkasında. Ve dünyanın en en güzel roman açılışlarından biri olduğunu da söyleyebiliriz herhalde. İki şehrin hikayesini. Bol bol kullanılan, neredeyse bir klişe haline gelmiş olan artık. Bilmedi Ama... aslında. Belki biz kullandık çok. Yok <gülüyor> Zaman... yok çok sık kullanılır. Evet. Zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü. Aydınlığın mevsimiydi, karanlığın mevsimiydi. Umudun ilkbaharıydı, umutsuzluğun kışı. Her şey önümüzdeydi. Önümüzde hiçbir şey yoktu diye başlıyor. Evet. Bugün özet yapacak da durumumuz yok. Birçok konuğumuz ve köşemiz var. Hemen işe girişebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri Şam'da Büyükelçiliği'ni kapattı. Suriye ordusunun Humus kentine ağır silahlarla saldırıları da sürüyor. Ve dün sadece en az 50 kişinin öldüğüne dair korkunç, ürkütücü haberler de geldi. Hafta sonunda da çok şey, e, sayıda öyle haberi gelmişti. E, tam olarak ne olduğu bilinmiyor aslında Suriye'de. Ama, Ama bir e, gün içindeki çok... belki en yüksek sayılardan biri, belki en yüksek dün geldi. İlk kez de roket kullanıldığı haberi var. Çok ciddi bir vahşet yaşandı Suriye'ye ilişkin e, bilinen gerçek. E, 3 Şubat'ta yaklaşık 200 kişi diye veriliyor e, haberler dün 31 kişi diye verilmiş Foreign Polisi dergisinde örneğin. sonradan 50 diyor işte bizim e, haber merkezi hazırladığı bültenden evet ama e, Suriye'de de Birleşmiş Milletler'in toplanmasını takipen güvenlik konseyinin daha doğrusu bu konuda karar alamamasını takipen ne yapılacak konuşuluyordu çeşitli açıklamalar da geliyor işte Suriye yapılacak bir müdahalenin çok ciddi sonuçları olabileceği Bölgesel bir savaşa Kadar gidebileceği yönünde ilgili devlet adamları dahil olmak üzere Yorumlar ve açıklamalar yapılıyor Evet hafta sonunda Humus'ta olup bitenlerle ilgili olarak 155 ile 300 Arasında bir rakam Veriliyordu sonradan Galiba 55'te kaldı Ama bu sadece dünün 50 kişisi tam bir kambanyosu olduğunu gösteriyor Rusya ile Çin'in veto etmesi de Amerika Birleşik Devletleri'nin epey tepkisini çekmiş. Ve Amerika ile Britanya Birleşik Krallık Şam'daki elçilerini geri çektiler. Bu arada Hillary Clinton'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki görüntülerini gördüm. Bayağı şey yani 1984 tipi. Romanı yapıldığı filmde ve kısa sarışın saçlarını arkaya doğru taramış bu sefer ve dik yakalı hakim yakalı bir gömlekle bir de rol şeyi var rozet ee, iğne. iğne broş broş ha, broş kelimesini bulamadım onunla beraber o da pa parti amblemi gibi geliyor tam bir, bir 1984 bilim. bir şeyini kuramadım maasını kuramadım e oradaki üniformalar bu şekilde. Ha, üniforma şeklinde. Üniforma. Ben görmediğim için kafam tabii kuramadım size anlatınca. E, bu arada Rusya'dan da e, bir açıklama e, gelmiş. Daha doğrusu Rusya bir misyon gönderecekmiş, bir heyet gönderecekmiş e, Şam'a. E, oradaki durumu incelemek için. Rusya zaten e, Esad yönetiminin yanında yer alıyor başından beri neredeyse. Evet dış güçler Suriye'de rejimi değiştirmek istiyor demiş. Ama o dış güçlerin başında da Suudi Arabistan'ı e, görüyor ve İslamcı bir e, isyan olduğunu e, savunuyor Rusya bunun. Evet bunu şimdilik burada bırakmak zorundayız. Aslında e, İran'la ilgili kaygı verici gelişmeler de devam ediyor. Devrimci muhafızlar devrim muhafızlarının komutanı da Yenebilecek herhangi bir saldırıyı çok ağır şekilde cezalandıracağız Herhangi bir ülkeyi de onu kendisini rampa olarak kullanan herhangi bir ülkeyi de cezalandıracağız demiş Bu da bir ciddi tehdit mi? İran'a ciddi bir tehdit geliyor Bu da ciddi bir karşı tehdit mi? Tam bilemeyeceğiz bu arada e, Libya'da da e, kötü haberler gelmeye devam ediyor. Bir göçmen kampına yapılan baskında beş Libyalının hayatını kaybettiği bilgisi var. E, bunlar daha çok e, işte Kaddafi yönetimiyle işbirliği yaptıkları şüphesiyle yapılan saldırılarmış bu insanlara karşı. Misrata'daki konsey, e, askeri konsey olayla ilgili... ...bağlantısını reddetmiş, böyle bağlantısı bulunmadığını söylemiş. Ama e, Libya'da çok kanlı bir hesaplaşma süreci devam ediyor, onu da söylemek lazım tek Evet, Suriye'de de tabii devam ettiğini bir kez daha söyleyelim. Yalnız şey Robert Fisk'te bir yazı yazmış, İndependent'te, ortadoğu Doğu muhabiri tecrübeli. E, Beşer Esad'ın devrilmesini bekleyenlerin daha epey beklemek zorunda kalabileceğini yazmış. Yani basılı ülkelerin penceresinden bakıldığında Suriye giderek yalnızlaşıyor ve köşeye sıkışıyor Esad yaptırımlarla diye düşünenlerin yanıldığını belirtmiş. Ve diyor ki Türkiye ve Körfez ülkeleri Suriye hükümetine sırtını dönmüş olsalar da olabilir bu. Ama Beşar Esad Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan Doğu'ya doğru baktığında kendine sadık Şiilerin desteğini hissediyor demiş. Irak'ta. Suriyenin yeni başındaki Lübnan'da ve İran'dan da destek geleceğini düşünüyor. Siyasi haberlere bakacak olursak çok sayıda var ama bir önemlisi de şey herhalde Romanya'da iktidar değişti, demokratik yönden iktidar değiştiğini de şey yapalım. Romanya Başbakanı Emil Bok istifa etti. Evet ama Romanya'da gösteriler bitmedi. Ee, çok başkana, devlet başkanına karşı da yürütülen bir gösteri dalgası varmış Romanya'da. Onlar halen devam ediyor. Ee, ciddi bir ekonomik krizin. Evet çünkü zaten e, şey orada Avrupa'nın ikinci en yoksul ülkesi diye geçiyor. Avrupa Birliği'nin değil mi? Avrupa Birliği'nin. Ve bu yeni şeyleri ödeyemez durumda olduğu aşikar yani çok ciddi bir kriz var. Yunanistan'da da ne olacağını tamamen bilmiyoruz ama yani emeklilik maaşlarını da maaşlarını dondurmak ve kamu sektörü çalışanlarının ücretlerini de %25 oranında indirmek gibi bir eylemler dizisine girişince protestolar karşısında gitmek zorunda. Kaldı. Ayrıca satış üzerinden alınan vergileri de 24 oranında yükseltmiş. Böyle kabul etmemişler. Tabi ne yerine getirilen ne? Teknokrat dedikleri bir hükümet. Faşist. İspanya döneminden icat edilmiş, döneminde icat edilmiş bir şey. Evet. Yunanistan'a geçelim isterseniz. Evet. Romanya'dan ekonomik kriz demişken. Yunanistan'da da e, hükümetin IMF e, işte ve AB tarafından serbest bırakılacak bir sonraki tırnak içine kurtarma dilimi aslında burada Yunanistan ekonomisinin kurtulması bu paketle uzun vadeli olarak çok mümkün değil gibi gözüküyor. Sadece borçlarını döndürmesine yönelik bir paket aslında Bu Gene. paketin bir sonraki diliminin e, serbest bırakılması için e, atması gereken adımlar vardı. Bu adımları e, henüz e, atamadı Yunanistan. Ülke içinde e, tartışmalar, grevler, eylemler devam ediyor. Son derece karışık durum. E, ve ve ertelendi ya yani. evet, şey. Koalisyon partileri arasında bu yeni kemer sıkma denilen e, işte önlemler için Alınması gereken yeni önlemler için e, Karar bugüne kalmış Bugün içinde bakalım Ne olacak Evet acaba iflasını açıklar mı açıklamaz mı evet, Kabul edilmezse Yunanistan e, var olan ödemelerini döndüremeyeceği için iflasını açıklaması da söz konusuydu Evet bir başka haberde Orada da tabii çok ciddi bir baskı var. Hani eğer şey saatten sonra açıklarsa neden ilk baştan yapmadı diye de sıkışacaktır. Evet. Ama artık fark etmiyor böyle şeyler zaten. Birbiri ardından da tamamen çelişen, birbiriyle çelişen kararlar alınması fazla da umurunda olmuyor. O kararlardan etkilenenler için fark ediyor evet, tabii ki. Evet onlar için. Yoksul kesimler için her zaman ve özellikle de... Yani hava durumlarından da bahsettiğimiz zaman da aynı şey söz konusu. İşte soğuk dalgası biraz sonra eğer fırsat bulabilirsek e, Miktat Kadıoğlu'yla da konuşacağız. Dün verdiğimiz bu ilginç haberi dolayısıyla. Ama haber durumunda, yani hava durumunda da soğuk dalgasında da en çok evsizler, yoksullar ve yaşlılar gibi kırılgan kitleler etkileniyor. Böyle hava durumlarında da e, mali ve iktisadi hava durumlarında da fırtınalarda da aynı şey oluyor. Deprem olmuş Filipinlerde. Sorun sanıyorum o kırılgan olarak bizim e, daha şey yaptığımız nitelediğimiz kesimin ne kadar büyük olduğuyla alakalı. Çünkü yeterince ufaksa kimse sesini duymuyor. Bir köşede yok olup gidiyorlar. Evet. Ama e, belli bir e, boyuta geldiğinde kırılgan kesim tırnak içinde işte, o zaman e, bir şeyler oluyor. Bir toplumsal dönüşüm için ...hareketlenme başlıyor sanıyorum... ...etkili olabilecek. Göreceğiz. E bugünlerde evet, de aslında çok uzak sayılmayız... ...diye tahmin ediyorum üst üste gelen bir sürü... ...krizden sonra. Evet. Filipinler'de... ...ölümcül bir... ...deprem olmuş onu da verelim. 6-10'da 7 büyüklüğünde... ...Richter ölçeğine göre hatta 6 onda 8... ...diyor şimdi bu of ...Buraya bakıyorum. En az 43 kişi... ölmüş ve çok geniş... ...hasardan... ...yıkımlardan bahsediyorlar Negros adası merkez üssü olarak belirtiliyor merkezi Filipinler'de onu da geçelim Fukushima nükleer reaktöründe de bilinmeyen bir sebeple baya yükselen hararet var 73 dereceye çıkmış ki 80 derecenin üstüne çıkmasının çok kötü olduğunu söylüyorlar ona doğru yaklaşıyormuş Ayrıca da Fukushima bölgesinde hayat hemen hemen o o bölgede e, tehlikeli zon ilan edilen bölgede ne hayvan ne insan hiçbir şey yok diye bir haber de var. Detayına sonra bakabiliriz. Çok önemli bir Avrupa Birliği Komisyonu raporu var ülkedeki Kosova'daki tarım... Avrupa Komisyonu raporu. Mu? Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu Arta raporu. Komisyonu. Evet. Ben ne dedim? Avrupa Birliği Komisyonu. Ha, yanlış mi? okudum. Evet, buradan yanlış haberi... Çok yapılan bir yanlıştır o evet. Türkiye'de. NTV yanlış yazmış. Ben de ona uydum. Avrupa Komisyonu raporunda... ...Kosova topraklarının... ...feci şekilde zehirli olduğu ortaya çıkmış. Ne demek o feci şekilde zehirli? Yani, yani meyve, sebze, et ve süt ürünlerinin... ...kullananlar açısından... Bayağı sağlık tehlikesi yaratacakmış çünkü ağır metaller e, bulunuyormuş hep her yerde krom nikel kurşun çinko arsenik yani doğal olarak normalin dışında üstün... doğal olarak bulunuyormuş bu ağır metaller anlayamadım doğal olarak bulunmuyormuş bu doğal olarak bulunsa zaten orada hayat olmazdı Fukushima'nın tehlike <gülüyor> bölgesi gibi olurdu şimdi artmaya başlamış hmm. Pristine'deki günlük ekspres gazetesinin özel haberi bu ölümcül olduğunu ileri sürmüşler ama Kosovalı yetkililer raporda yer alan iddiaları reddetmiş. Bilimsel verilere dayanmıyor demiş. Sen kime inanıyorsun? Kosovalı yetkililere diyeceksin. Bu sorunun tek cevabı var. Yok. Cevap vermemeyi seçiyorum <gülüyor> o yüzden. <gülüyor> Hiçbir şey söylemeyeyim. Böyle havada kalsın sorunuz. Kosova ayrıca da kömür, niyet kömür üretimi açısından dünyanın Beşinci linyit büyük. kömürü ise sorun yok. Türkiye'de biliyorsunuz lignit kömürü, yerli kömür. Yerli kömürle yapılan termik santrallerden sorun çıkmıyor biliyorsunuz iklim değişikliği bakımından. Karbon salınmıyor. İklim değişikliği değil asıl bütün bu radyasyon ağır metaller filan yayılan işte bu, bu termik santrallerden çıkıyor. Evet. Ve en önemlisi de o zaten e, Kosova dünyadaki en büyük yani çok küçük bir nüfuslu minicik bir ülke nüfusu ne kadar biliyor musun? Yaklaşık 1 milyon 700 bin kişi kadar. Belki 750 bindir. Ee, yani 10.000 bin, 11 bin kilometre karelik falan bir alan zaten. Ufak fakat, bir yer. Evet. E, fakat dünyanın en büyük rezervi, kömür rezervi var ve onların çık onun çıkarılması halinde hem küresel iklim değişikliği hem de işte Kosovalıların Bunların yakılması halinde ne kadar vahim bir durumda olduğunu gösteren de olaylar var ama etkililer bir şey yok. Uyduruyorsunuz bilimsel rapor yok demiş. Geçelim bunu da. isterseniz gelelim dünya haberlerinden bahsettikten evet. sonra. Gerçi Türkiye ile ilgili e, ulu meselesi ile ilgili olarak özel olarak 9.30'dan sonra bir telefon bağlantımız olacak ama e, birkaç gündür devam eden bu e, dindar nesil yetiştirme tartışmaları var. Evet, Uludere'de yalnız şey de söyleyelim önemli gelişmesi günün Uludere ile ilgili ne diyorlar resmi şeyde yani bir kere Ankara'dan talimatın geldiğine dair önemli bir şey var siyasi karar olduğuna dair bir haber var. Evet. Uğder'de ee, 34 kişinin bombalanarak... Gülyazı Köyü Jandarma Karakol Komutanı Asubay Vehbi Göçmen. E, bugün Yeni Şefak Gazetesi'nden ben aktarıyorum ama Cumhuriyet Gazetesi'nde de var aynı haber. Bölgeye düzenlenen hava harekatı öncesinde kendileriyle iletişim kurulmadığını belirtmiş. Bana sorsalardı bunların kaçakçı olduklarını söylerdim ifadelerini kullanmış. Bunu vuranlar ben... dışında zaten herkes biliyor anladığım kadarıyla. Kaçakçı olduklarını ve böyle bir faaliyetin... On yıllardan beri devam ettiğini Daha fena şüpheler doğuyor insanın aklında maalesef ee, Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nun harita üzerinden briefing vermiş ee, Şırnak Tümen Komutanı İlhan Bölük'te O da e, tüm çalışmaların Ankara'dan yapıldığına dikkat çekerek Operasyonun önce sınır bölgesine uçuş yasağı kondu Bunu biz bir gün önce öğrendik diye konuşmuş Peki bu uçaklar nereden kalktı Onları kim komuta ediyordu Onlar emri nereden aldı vesaire gibi Soruların sorulması gerekiyor sanırım ama çok önemli gelişmeler oluyor orada da ulu zaten failler bulunmadan tazminatı almayacaklarını söylediler. Nihayet yetkililerden çok en çok geç bir şekilde oraya gidildikten sonra İnsan Hakları komisyonu gitti meclisin. Evet. Oldukça geç. Ama daha öncesinde insanlıkları komisyonun gitmesi beklenmeden doğrudan Yetkililerin bölgeye gitmesi beklenebilirdi. O olmadı sanıyorum. Şeyden bahsediliyordu. Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önümüzdeki günlerde bir şeyler yapacağız, gideceğiz şeklindeki açıklamalarını evet. falan aktarmıştık. Orada çok durum bu şekilde felaket bir durumdan bahsetmek kolaylıkla mümkün ama artık ona da alışılmasından korkulur diye diyelim. Yalnız Uluslararası Af Örgütünden önemli gördüğüm bir açıklama var. Adalet Bakanı Saadullah Ergine de bir mektup göndermiş uluslararası af örgütü ve diyor ki Uludere katliamı ile ilgili yürütülen soruşturma yeterli ve güvenilir değil. Bir uluslararası çağrıda bulunmuş. Derin endişeler taşıyoruz. olaya ilişkin bağımsız, tarafsız ve derinlemesine bir soruşturma yürütülmesi, sorumluların da yargıya teslim edilmesi isteniyor. Önemli bir. Evet gelişme ve bunun cevabı da henüz yok ortada. Göz göre göre oldu ve Milliyet Gazetesi'nden bugün de bu arada siz ona geçmedin bize önce... hiçbir şey sorulmadı demiş şeyler. Sırnak'taki komutanlar Uludere faciası inceleyen. Aynı şey evet Yeni Şafak Gazetesi'nde evet, ve Cumhuriyet'teki aynı. aynı haber bu. Bize hiçbir şey sorulmadı eğer da onların kaçakçı olduğunu söylerdik demişler evet. komutanlar. E, bu arada iki gün önce haber merkezimizden son dakika haberi geldi. E, i̇ki gün önce Ağrı Doğu Beyazıt'ta silahlı saldırıya uğrayan Cumhuriyet Savcısı Halkan Kılıç e, hayatını kaybetmiş. Evet o da son derece kaygı verici. Bir başka gelişme savcılara Üç kurşun atılmıştı. Evet. Evet dindar nesil meselesine de o, o dindar din mes nesil meselesinden bir de İsviçre'de Oyun soruşturma başlatılmasından çok kısaca bahsedelim isterseniz. Evet dindar nesil diye işte bir şey açıklaması yapmıştı Recep Tayyip Erdoğan Başbakan. Bizim görevimiz bundan sonra dindar nesiller yetiştirmek gibi bir laf etmişti ki bunun üzerinde biz durmamayı bile tercih etmiştik. Paul Oster yaptığı konuşmalarda dahil olmak üzere daha doğrusu polemik. Tırnak içindeki yani polemiğe ilişkin polemiğin de ne gibi bir faydası var diye düşünüp ama ülke gündeminden de uzak olduğuna açıkçası düşünmüştük ama. Son derece tabii totaliter evet. diye de yorumlanabilecek eğilimleri içerdiği aşikardı pek çok da bu konuda yazı çıktı yani hatta iktidar bozar ve çürütür. Mutlak iktidar da mutlak surette bozar ve çürütür şeklindeki Lord Acton'un sözünü hatırlatmaya başlamıştı. Evet, i̇ktidar yozlaştırır, mutlak iktidar mutlaka yozlaştırır. Evet. Ee, bir şeklindeki sözünü hatırlatmıştı ama bugün, daha doğrusu dün bir sözlerini açıklık getirmiş. Öğrenci formatlamak bizim hedefimiz değildir ve asla da olamaz. Biz bir dayatmadan bahsetmiyoruz, tam tersine özgürlük diyoruz diye konuşmuş başbakan. Ama e, hani bu tamam. Bu açıklama doğru bir açıklama gibi geliyor bir yandan ama öte yandan da e, bazı köşe köşe köşe yazarlarına yönelik konuşamadım kusura bakmayın. Siz bu gençliğin tinerci olmasını mı istiyorsunuz diye sormuş. Yani dindarlığın karşıtını niye tinercilik olarak koyduğunu ben çıkaramadım açıkçası ama Bu çağırdık anısını romanlarını okuyarak belki daha kolay bulabiliriz. 200. yaş gününde Neden klasikler okunmalı sorusuna Siz e, <gülüyor> Böyle bir cevap verdiniz Bakalım Deniyoruz ama henüz bir cevap bulamadık Oliver Twist vesaire. İs İsviçre meselesine de ha, İsviçre meselesinden de değinelim biraz e, Bugün mesela Yeni Şafak gazetesinin maaşlığında var ama Diğer birçok gazetede de görmeniz mümkün bunu ee, Yeni Şafak Gazetesi'nin manşetine veriyorum çünkü manşet e, göndermeli falan çok esprili. O yüzden ben de aktarayım istedim. İsviçre Gayri Medeni Kanunu diye bir e, şey verilmiş. Başka ülkelerin kanunları ile ilgili medeni veya medeni değil e, yargısında bulunma hakkı bir kere. E, yalnız Türk, Türk medeni kanunu o zaten göndermede biraz İsviçre'den da o neden alınmıştır biraz da o Hı. gönderme. Hı. Sonra çok değişti tabi de. Her ikisi arasında ciddi farklar olduğunu. Ama kopya edildi direkt olarak. Başında. Direkt olarak kopya edilmiş oluyor ama şu gün baktığınız zaman hangisinin daha medeni olduğu ile ilişkin e, herkes Zaten kendi mi? durduğu noktadan yorum yapmak e, durumunda. Buna girmenin pek bir alemi yok. Ar Arınç'la beraber medeniyet diller ve medeniyet Fransa Dışişleri Bakanı gibi bazı medeniyetler daha değerlidir, bazıları değildir demenin de manası yok ama e, şeye geçelim Egemen Bağış'ın Yapmış olduğu faaliyete İsviçre'den gelen e, karşı adım. sonra Türkiye'den ona karşı hamle üzerinden gidelim. E, şimdi şöyle olmuştu olay. Egemen e, Bağış İsviçre'de bulunduğu sırada biz bugün İsviçre'deyiz ve ben de diyorum ki 1915 olayları soykırım değildir. Gelsinler beni tutuklasınlar tırnak içinde bunlar onun sözlerini doğrudan aktardım diye konuşmuş. Şimdi İsviçre'nin e, inkar yasası diye bir kanunu var işte e, soykırım suçlarını inkar etmek e, kendi başına bir suç sayılıyor. Hani bu kanun üzerinde tartışabiliriz işte e, ifade özgürlüğüne sınırlama getirdi getirmezdi vesaire. Ama burada mesele o değil böyle bir kanunu olduğunu biliyorsunuz bu ülkenin gidiyorsunuz e, öyle bir açıklama yapıyorsunuz daha sonra soruşturma başlatılıyor. Büyük bir infial yaratıyor Türkiye'de bu. Dışişleri Bakanlığı açıklama falan istemiş. Ben İsviçre'nin Çarlı'da e, açıklama istenen şeyi olsaydım, elçisi olsaydım yani işte sözleri orada benim hani, açıklamama gerek var mı? şeklinde kısa bir açıklama yapardım diye düşünüyorum ama da herhalde öyle diplomasi öyle işlemiyor ya. diye tahmin ediyorum. Neyse. Evet peki. Bu şimdilik burada kapatmak durumundayız. Birazdan Miktat olduğuyla. Programcımız ve İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Miktat Kadıoğlu bizimle beraber olacak. Telefonla bağlanacağız ve şey konuşacağız. Dün de verdiğimiz önemli bir haber vardı çok. Yani küresel e, iklim değişikliğinin. Avrupa'daki bu öldürücü ve dondurucu soğuk dalgasına da yol açmış olacak bir iklim bağlantısı, karmaşık bir iklim olayı olduğunu bir kez de ondan dinleyelim. Açık Gazete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 Les feuilles mortes se ramassent à la paix Les souvenirs et les regrets aussi Et le vent du nord Les emporte Dans la nuit froide De l'oubli Tu vois Je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi et je t'aimais. Nous vivions tous les deux Ensemble Toi qui m'aimais Moi qui t'aimais Mais la vie c'est pas Ce qui s'aime Tout doucement Sans faire tire le sang les pas des le 85 yaşını idrak eden Juliette Greco'dan Le Feu Jacques Prévert şair Jacques Prévert'in sözleri ve Joseph Kosma'nın bestesiyle Le Feu Sonbahar Yaprakları adlı klasik standart şansını dinledik Evet biraz önce de söylediğimiz gibi mikrofon hattımızda Miktat Kadıoğlu var Merhaba Miktat Bey günaydın Merhaba Ömer Bey günaydın Evet dün de birazcık sözünü etmeye çalışmıştık. Epey bu konularda havadan sudan konularında ortalıkta bolca asparagas haber dolaşırken özellikle Hürriyet Gazetesi'nde evet. onu takip ettiler. Biz de hatta kendi yazarları arasında bulunan uzman Miktat Bey'e niye sormuyorlar acaba demiştik. Ama bu sefer başka bir haber geldi. Biz sizi onun için bir davet ettik ağırlıyoruz. Yani bu büyük Avrupa'da 300'den fazla insanın ölümüne yol açan büyük soğuk dalgasının aslında Arktik bölgede Kuzu, Kuzey Kutup bölgesindeki küresel ısınmadan iklim değişikliğinden doğan erimenin bir sonucu mu diye ilginç bir araştırma çıktı. Ne diyorsunuz? Evet sizin sayenizde ben de onu okuyabildim. E, bence çok mantıklı zaten e, o tür şeyler vardı yani tahminler vardı, numarik modeller. E, bu arktik buzun erimesinin azalmasının e, Avrupa kıtası daha doğrusu İngiltere taraflarında daha soğuk bir şayet olacağı hep öngörülüyordu. Evet. Yani bu öngörü e, yani desteklenmiş oldu yani bu model modeldeki bu şey e, buradaki çalışmayla desteklenmiş oldu. Ben dün o haber linkini okuduktan sonra bir düşündüm nasıl oluyor vesaire diye bu haberin başından sonuna birkaç kere ee, çok e, mantıklı yani şey olarak bizim yani öğrencilere anlattığımız bazı şeyler var temel mesela işte bu deniz karamel temeleri hikayesi var ona çok benzeyen bir mekanizma bu şimdi buradaki e, buzular ezdiği zaman artık kuzey, kuzeydeki buzular ezdiği zaman sıcak bir su yüzeyi var orada Şimdi sıcak su olduğu zaman odaki hava yükseliyor. Bu yükselen havanın da yerini yerdeki, yer seviyesindeki bir e, havanın alması gerekiyor. Yani onun bir stiklasyon oluşması lazım, bir çevrim. Şimdi bu yerdeki e, yükselen, o denize yükselen hava, yerdeki tamamlayan hava denize doğru esen bir rüzgar oluyor. Yani yüksek basınç merkezlerinin etrafı açılan rüzgarlar var. Böyle yerden sağa sola savrulan ve diverjans dediğimizde böyle yayılan bir şey var. Şimdi bu denize doğru rüzgar başladığı zaman e, kara Avrupa'sından denize doğru. Bu İnkildere tarafındaki şeyi biliyorsunuz. Bu anayi Gulf Stream var. Bu Gulf Stream'in üzerinden gelen batılı rüzgarlar var. Evet. Yani bat, batılı rüzgarlar geliyor. Gulf Stream üzerinden nemleniyor ve İnkildere Batı Avrupa'ya geliyor ve üdüman bir Avrupa yapıyor bu, e, bu durum. Ama bu batıdan gelen, Avrupa'nın üzerine gelen bu rüzgarı İç karadan denize doğru esen rüzgar kestiği için e, bu şeyden dolayı bu sirkülasyondan dolayı burada İngiltere ve Batı Avrupa o normalinden daha soğuk bir hava ile karşılaşıyor. İşte bu da e, iklim değişikliğinin bir e, şey yani bir göstergisel. Biz iklim değişikliği içinde ısınma da var, soğuma da var, her şey var. Sadece sıcaklıklar sadece ısınma değil yani bu ısınma belirli bir zaman yerde soğumaya da neden olabiliyor bu rüzgar patenlerinin değişmesinden dolayı. Böyle bir durum var yani bu kuzeydeki buzsuzlaşan deniz, geçen yaz eriyen bu mevsimsel, mevsimsel ve diğer eski buzlar yok eden bu sıcaklık e, böyle sıcak bir su yüzeyine su sıcaklığına neden oluyor su yüzeyi, buz, buz yerine bir su var orada, su buza göre daha sıcak ve sıcak olan hava yükseliyor çünkü üzerindeki artık hava çok soğuk Denizin üzerindeki hava evet. çok soğuk ve soğuk olduğu için de yerdeki sıcak hava hızla yükselmeye başlıyor. Ya denizdeki hava yükseldiği zaman da karadan oraya doğru bir hava hareketi başlıyor. Denize doğru. Şimdi denize doğru böyle bir hava hareketi başladığı zaman e, denizden karaya gelen ılıman hava kesilmiş oluyor, engellenmiş oluyor. İşte size soğuk bir kış artık ne derseniz, mini buzulca mı dersiniz mini mini mi dersiniz artık ne kadar ufak bu tefek mi dersiniz. Yani bu dengeler çok önemli havada. İşte bu denge bir buzul, denizdeki bir buzulun erimesiyle, eksilmesiyle beraber görüyorsunuz rüzgar paterni değişir, rüzgar patronu değişmesiyle Batı Avrupa, İngiltere ve içiye doğru gelen bütün bu uluman rüzgar kesilmiş oluyor ve bunun sonucunda bu sene Avrupa'da kışın çok soğuk olmasının nedenlerinden bir tanesi de bu artık'taki buzuların erimiş olmasından kaynaklandığını söyleniyor. Bu çok böyle net bir şey aslında. Evet. Yani bilimsel olarak dediğiniz gibi net kanıtlanmış bir durum. 2009'da aslında Potsdam Enstitüsü'nden Rus sanıyorum Vladimir Petuhov adlı bir Rus ile bilim insanıyla bir başka Vladimir Semenov'un ilk bilimsel e, araştırmalarını bu yani deniz buzullarındaki buz kaybıyla erimesiyle e, Avrupa'daki daha soğuk kışlar arasındaki bağlantıyı daha 2009'da bir simülasyon yapmışlar. Evet, o Ve modellerle evet. Modellerde gittikçe o, daha yüksek oranda böyle şeylerin olacağını da söylemişler. Tabii 2009'da ama belki atlanmıştır tabii bu kadar teknik bir şey. Şimdi tabii onu tabii varsayım olarak da algılanmıştır. Yani böyle bir evet. hipotez, bir tahmin, bir, bir, bir senaryo. Ama bu gerçekleştiği zaman da aa bak gerçekten de model bunu iyi yakalamış. E, bu doğruymuş. Yani bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Yani hani bu Deniz kara var ya mesela, bu bir, kara mertemi gibi bir durum yani. Deniz evet. sıcak olduğu zaman, karalar soğuk olduğu zaman, sıcak denizdeki hava yükselince karadan denize doğru e, akşam saatlerinde böyle bir rüzgar eser ya. Evet. Bu da onun gibi yani, deniz sıcak, karalar soğuk, Denizde, karalardan denize doğru bir rüzgar başlıyor. Ama bu rüzgar batıdan gelen o koksitinin yumuşattığı, ılıman e, havayı kesiyor bu bir, kadar. E, set gibi bir şey oluşturuyor önünde. He, oluşturuyor. ama sonra da kışı daha sert yaşamaya başlıyoruz. Yani bu bir e, kara mevziminin büyük ölçekteki bir hali gibi duruyor bu. Aynı aynı şey. Mekanizma aynı yani. Denizdeki sıcak hava yükseliyor. Onun yerine karadaki soğuk hava almaya başlıyor. Tabi bu karadan denize doğru esen rüzgarda kul sitrini yumuşattığı batı rüzgarlarının ılıman havasını kesiyor. Bu sefer de ...İngiltere ve Avrupa, Sibirya gibi olmaya başladı. Çünkü bizim... ...İngiltere'nin biliyorsunuz aynı enlemlerde Sibirya'yla. Evet. Ama And iklimi stream. farklı, neden iklimi farklı? Goldstream'den dolayı. Goldstream koruyor onu, evet. evet. evet. Ama şimdi Goldstream'in etkisini de... ...karşı rüzgarlarla dengelediğiniz şey yaptığın zaman... ...yok ettiğiniz zaman... ...oldu size, soğuk bir Sibirya buzu gibi neyse artık. Ben çok sevmiyorum bu Sibirya'yı ama... Yani evet. onun gibi bir şey oluyor. Evet. Biliyorsun. Hayırlı olsun yani bu iklim bu kadar şey yani hassas dengeler üzerinde görüyorsunuz en ufak bir şey çok büyük farklılık yaratabiliyor. Evet, modeli ilk yaratanlardan biri olan e, bilim adamı da şey diye konuşmuş zaten. Daha uzakta bir yerdeki bir buz erimesinin e, bize, evet. e, bize zarar vermeyeceği, etkilenmeyeceği, etkilemeyeceğini e, düşünenler yanılıyor olabilir demiş. Çok karmaşık iklim sisteminde gayet karmaşık iç bağlantılar var diyor. Ve güçlü bir o hep üzerinde de konuştuğumuz e, aktardığımız bilim insanlarından da bu geri besleme mekanizmalarının çalışmasının iyi bir örneği olsa gerek bu da herhalde. Evet yani bir yeri ısıttığınız zaman veya bir yerdeki buzulu yüzey ısını değiştirdiğiniz zaman oradaki hava şartları değişiyor. Tabi o işte değiştiği zaman da başka yeri de değiştiriyor. O sadece orada, orayla kalmıyor. Yani bu atmosferde şeyler vardır. Yani hiçbir şekilde bir yerde yükselen havanın yerini Boş bırak kalmasın boşluk kabul etmez herhangi bir şey. Başka yerden gelip bunu tamamlayınca o başka yerden gelen rüzgar akımları her şey değişiyor işte. Yani çok hassas dengeler üzerinde atmosfer bütün bu şeyler. Ve de bu yani durumdur. Yani bence çok şey mantıklı yani şey değil. Asparakas diye içeride evet, bu zaten bizim Bizim zaten öğrettiğimiz o Deniz Kara mekanizması aynı bu yani. Evet. Çok evet. basit bir şekilde. Öte yandan da ben şeyi de merak ediyorum Miktat Bey. Yani esas itibariyle biraz böyle karı, buzu ve soğuğu görünce de fırsat bu fırsattır diyen bir takım bullar gazeteleri Türkiye'de de maalesef hürriyette bunların başını çekti. Ha, demek ki buz çağına giriliyor ki mesela iklim değişikliği ve ısınma ortalamalarını hiç dikkate almadan tamamen kafadan atarak böyle bir yayın yapabiliyor ve bunun tersinin söylenmesine rağmen British Met Office. Yani İngiltere'nin en önemli işte metodolojik evet, yalanladı evet. yalanladığı halde bunu yalanlamasını basmadı ee, görebildiğim kadarıyla Türkiye'de hiçbir gazete başta hürriyet olmak üzere. O zaman da okurlarına e, yanıltmış olmuyorlar mı acaba diye düşünüyor insan. Evet bu neye etiği nasıl çalışıyor ben bilmiyorum ama pek etiksel değil yani hatta aynı haberi yapabilmesi lazım yalan çıktı diye. Ee, evet. Böyle bir şey. Ne olur yani onu söylese. Aynı kaynaklardan aa, biz bu kaynaklar aldık ama bu haber yalan çıktı. Şey değil. Zaten işte bu problem bu yani. İklim ve işitme karışıklığı çok en çok en büyük problem de bu hava olaylarıyla iklim ve bağlama çalışmak. Ve en küçük şeyde de aa bak soğuma varmış ne ırtılması gibi şeylerle karşımıza çıkıyor. Tabii bu çok güzel bir şey bu yani. Türkiye'de mesela meteorolojik okul yazarlık çok düşük yani zaten biz o yüzden de ısınma demiyoruz. Hep iklim değişik diyorum ben. Yani bilmiyorum sizi. Evet ben, biz de öyle musun? kullanıyoruz ama bunun yani, ortalama arttı. Evet, evet sadece ısınmıyoruz şüphesiz ki. Bir de şöyle bir şey de var Ömer Bey mesela. Ortalama sıcaklık artmasa bile yani ortalama sıcaklığı alsanız aynı kalsa bile yine iklim değişikliği olabilir. Çünkü burada değişkenlik artıyor. Mesela çok soğuk çok sıcak olduğu zaman hava ortalama aynı kalabilir ama yine iklimin değiştiği. İklim değişmiştir yine yani burada. Yani değişkenliğinde değişik olması bile iklimin, iklim şartlarının yine değişikliği gösterir. Yani şeye bakmak gerekiyor. Biraz daha böyle geniş bakmak lazım. İklim denildiği zaman içinde sıcaklık dinleyen rüzgar her şey var. Bak görüyorsunuz burada rüzgarın bir değişiminde beraber. Sadece rüzgar değişimi yani bu da bir rüzgar sirkülasyonlarının değişmesi. Sıcaklığı ve yağışı tipinin her şeyi değiştirdi. 200 küsur insan ölümüne kadar getiren bir süreç başlattı. Yani eğitim çok kompleks bir iki parametre olmayan çok parametreli çok kaotik bir olay dengeler çok önemli atmosferde. işte bu dengelerden ufak bir tanesini değiştirdiğin zaman hava sirkülasyonu ve bu zaten böyle bir şey gibiler. Nasıl diyeyim bir sürü şeyin denge denge denge savaşı var yani burada. Mesela ben bakıyorum geçen kadir İstanbul'a. tam böyle Ukrayna üzerinden soğuk o Siber var ya soğuk kuru hava. ...ki bize aslında öyle soğuk kuru olarak gelmiyor yani... ...bize, bize, bize aslında Sibir Yağmaz'ı değil... ...ama neyse o soğuk kuru... Hava, ...Ukrayna üzerinden giriyor... ...bu görüntülere baktığımız zaman böyle... kıyıdan denizde böyle bir 200 km... ...hiçbir şey yok böyle açık... ...simsiyah böyle bir yüzey gözüküyor... ...sonra böyle izler şeklinde böyle... ...böyle sıra sıra koyunlar dizilmiş gibi... ...bulut caddeleri oluşuyor böyle... ...biz buna işte deniz kare etkisi falan diyoruz... ...ya da göl etkisi... ...burada tabii deniz olduğu için deniz etkisi... Ve böyle ip gibi böyle gelen bulut çatıları İstanbul üzerinde Karadeniz'in o nem, nemini kara olarak yürüdü uzun günler evet. boyunca. Bazı günler bakıyorum ben bu yüksek basınçtan şeyler şey vardı yani nasıl İngiltere'de battan gelen rüzgarları kesiyorsa o yüksek basınçın bir tarafı da Romanya üzerinden, bulut üzerinden Karadeniz'e gidiyordu. Bu Ukrayna'dan aşağı doğru inen bu bulut çatılarının da doğuya itiyordu yani. Evet. ya Bakıyorum hani İstanbul'un bir kısmına kar bas, yakası, boğazları vuruyor bir tarafa vuramıyor. Yani o Romanya üzerinden gelen bir şey olmasaydı rüzgarlar Bulgaristan üzerinden, biz o Karadeniz'in deniz, Karadeniz deniz karek için çok daha alacaktık. İşte Sibirya'nın o soğuk kuru havası, nemlenmiş ve yükselmiş olaraktan ısınmış olaraktan bize kar şeklinde gelen havası, belki de İstanbul'da bir hafta hava hayatı durdurabilecek yani. Öyle bir paten vardı. Bunu aslında o uydu görüntülerinden böyle baktığın zaman herhangi bir kişi baksa onları görebiliyor böyle parmak gibi böyle aşağıya inen bulut daftelerini böyle kendini çok iyi belirliyor böyle iz gibi böyle bir iz şeklinde geliyor aşağı doğru iniyor. Yani oradaki bile mesela o işte bu demin konuştuğumuz yüksek basış merkezinin etkisi orada bile vardı. Ben de diyordum bu nereden geliyor bu şeyler Romanya bu gibi bu rüzgarlar bu Karadeniz'deki bu yağışı doğuya doğru itiyordu böyle işte şey tarafına Şile. Ee, ne diyeyim? Adik Bartın, tarafına tarafındaki, yollar çok büyük kar yağışı aldı. Yani böyle bir acayip dengeler var, bir evet. denge savaşı var havada evet. şimdi var. Bir ufacık bir yerde bir et yediğiniz zaman her taraf birbirine katılıyor. Bu da böyle yani bu Aktyk Deniz'deki görüyorsunuz, Aktyk Deniz'deki buzun erimesi, İstanbul'daki kar yağışın az ya da fazla olmasına. Etki şey, edebiliyor. Başka yakın havanın soğumasına her şeyi düğüne hmm. bağlı. Hocam bu havada kelebek etkisi vardı, da onun gibi durum. Kelebek etkisi. Peki çok teşekkür ederiz. Bahtırılay. <gülüyor> Hoşçakalın. Hoşçakalın. Van Depremi Günü Günaydın. Bugün 7 7 Şubat 2012 Van Erciş depreminin 108. Van Edremit depreminin 90. günü. Bugün Van'da gönüllü olarak bulunan açık radyo programcısı Fahrettin Biçili ile görüşeceğiz. Fahrettin merhaba. Merhaba Didem. Hava nasıl? Önce onu sorayım. Valla hava bizim beklediğimizden biraz daha iyi. Yani e, öğlenleri genellikle çok büyük bir sıkıntı olmuyor. <gülüyor> Zaten biz de biraz şey gelmişti, hazırlıklı gelmiştik ama akşamları tabii ki Ayaz var, eksi 10 dereceye, 12 hı. dereceye kadar çıkıyor hava. Ee, bizim içinde bulunduğumuz gönüllü çadırı e, biraz daha rahat bir çadır yani. E, Nerede kalıyorsunuz siz? E, biz şimdi e, gönüllülerin organize ettiği 6 çadırtan bir tanesine kalıyoruz. Yani Van merkezde 6 tane altı büyük gönüllü çadırı var. E, bunlardan bir tanesi de merkez çadır Biz gönüllü e, işte merkez çadır yani halkların kardeşliği Halk, çadırında kalıyoruz. Bunun dışında 5 tane daha Van merkezde değişik mahallelerde çadırlar var. Hı hı. Ee, peki gözlemlerini biraz anlatır mısın? Nasıl Van? Düzelmeye başlamış mı? Hani Ne görüyorsun? Yallah Vallahi yani söyle ki Van'da zaten biliyorsunuz bir kısım insan göç etti. Yani bu rakam hı hı. 200 bin 300 bin diye konuşuluyor. Çok yüksek rakamlar. Ee, yani Van'ın merkezine dolaştığınızda siteleri önünden geçtiğinizde bir süremin boş olduğunu görüyorsunuz. Yani perdeleri indirindiğinden e, anlıyorsunuz bunu. Hı hı. Bir sürü apartman boş esasında. Ağır hasarlı orta hasarlı bir sürü apartman boş. Ama e, benim yani e, bizim şu anda çalıştığımız bölge e, daha şehrin e, alt gelir grubu daha yoksullarının kaldığı bölgeler işte Seyran olsun Süpan Mahallesi olsun hı hı. E, biz şu an çalışmaları orada yürütüyoruz. Oradaki insanlar evlerin bahçesine çadırları Kurmuşlar işte Muşamba çadırlar başka başka derneklerden Gelen çadırlar ve çadırlarda kalıyor Çoğunluğu yani Yüzde altmışı yüzde yetmişi Bir kısmı ise evi az seferli olduğu için Evinde kalmayı tercih ediyor Yani şöyle diyebiliriz Şu anda burada Hani Birçok mahal Birçok mahallede durum baya kötü Yani özellikle daha ihtiyacı çok yüksek. Yani e, biraz anlatayım istersen Tabii. buradaki çalışmayı kısaca. Şey e, şimdi biz e, iki gün önce geldik buraya. Dün de bir anket çalışmasına çıktık. Yani demin o saydığım Seyrantepe Hı -hı. mahalleleri girdik. gezdim. E, oradaki evleri teker teker dolaşarak e, kimin ne ölçüde neye ihtiyacı var? E, hangi gelir grubunda? bunu Hı -hı. Bunun bir profilini çıkartmaya çalıştık. Çalışıyoruz. Yani bu çalışma bizden önce ...başlamış, çok önce başlamış bir çalışma. Gönüllüler tarafından, hı hı. üniversitede gönüllüler tarafından yürütülen bir çalışma. Ee, buna binaen e, dün not aldığımız, hani mesela biz ben dün 15 tane haneye girdiysem... ...bunun 2-3 tanesinin durumu çok acildi. Hı hı. Yani nasıl acil, işte battaniyesi yok, halısı yok, hiç yiyeceği yok. Ee, bugün dağıtıma çıktık. İlk önce bu çok çok acil olan acil insanların, hanelerin ihtiyacını gidermeye çalıştık. Böyle bir profil çıkarıldıktan sonra her mahallenin işte elde olan depoda olan imkanlar ölçüsünde dağıtım yapılmaya çalışılıyor. Yani böyle bir çalışma hı hı. izleniyor. Ee, burada da hani bu noktada da iyi hani önemli olan nokta herhalde şöyle biz bugün gittik ilk defa depoya. Şu an bütün diğer Van merkezdeki depolar o depoya aktarılmış tek bir depo var. Hı hı. Büyükçe halı istifleri, kıyafet istifleri ve battaniye istifleri var. Ama Gıdaya baktığımızda gıda kolilerinin sayısı çok az. Yani biz bugün dağıtıma gittiğimizde on poşet battaniye, 10 poşet giysiyle iki, gittik. iki tane halıyla gittik ama elimizde olan e, gıda kolisi sayısı ikiydi. Yani hı hı. E, onları da çok acillerine verebildik. Yani e, hani bizi dinleyenler radyodan... Bu durumda hani İstanbul'da nasıl bir organizasyon gidiyor şu an çok haberdar değilim esasında bu noktada ama şu anda Van'ın en acil ihtiyacı işte sayabileceğimiz temel besinler. Nedir bunlar? Pirinç, makarna, salça, yağ, şeker, tuz, fasulye, mercimek yani e, işte bir ailenin az çok işte gerekli enerjiyi, kaloriyi, proteini alabileceği besinler. Onun dışında gelen kıyafetler zaten hani dağlar kadar var ama ee, tam anlamıyla güzel e, yani iyi bir tasniflenmeyle gelmediği için bana e, her poşetten ne bileyim işte e, kadın paltosu da çıkıyor çocuk kazada çıkıyor erkek ayakkabısı da çıkıyor yani paketleme o, o, yaparken hani, üstüne da, ne olduğunu yazma. yaparken de hani zorluk çekiyorsun yani hı hı. hani zaten üstüne birebir olan kıyafet bulmak imkansız yakın Doğru. ama hani ihtiyaçlar ölçüsünde kıyafeti dağıtmak da tuttur yani şu noktada herhalde benim hani iki günlük iki buçuk günlük süreçten çıkarabileceğim nokta şudur kıyafet battaniye halı artık hani o kadar da elzem değil bir ama gıda noktasında zaten hani bizim gezdiğimiz mahallelerde deprem öncesinde de e, yoksul olan halk e, depremle birlikte artık iyice gıda mevzusunda çok büyük sıkıntılar çekmektedir yani e, bu bunları söyleyebilirim herhalde. Çok teşekkür ederiz Fahrettin. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Size de kolay gelsin. İyi günler. Van Depremi Günlüğü Evet Van Depremi Günlüğü'nün ardından birazdan Ahmet İnsele geçmeden bir dakika arada da önemli bir haberi de söyleyelim Edirne'de bir sel felaketi yaşandı aslında Bulgaristan'ın güneyindeki Ivanovo barajının çökmesiyle Edirne'de sel alarmı diye verilmiş haber Bulgaristan'da daha doğrusu Bulgaristan'da sel felaketi diye verilmesi daha doğru olabilirdi. Tabii Türkiye'yi etkileyeceği yönünden Türkiye ile ilgili odaklanmış haber ama aslında Bulgaristan'da 7 kişinin öldüğü Harmanlı bölgesinde çöken Ivanova Gölü barajı nedeniyle yağmurlardan Meriç ve Tunca nehirlerinin yükselmesi de olmuş baraj çökünce aşırı yağışlardan ve 700 ev su altında kalmış 2,5 metre boyunda dalgalar oluşup, 7 kişi de kötürmüş demiş dalgalar ölmüşler ve bölgede bölge valisi İren'e Uzunova bütün bölgede alarm ilan edildiğini hava kuvvetlerine ait helikopterlerinde kurtarma çalışmaları için gönderildiğini bildirmiş Belgrad İstanbul seferi yapan yolcu treninin de Simeonovgrad yakınlarında raydan çıktığı belirtilmiş Türkiye'de Valilik'te yapılan açıklamada e, Vali Gökhan sözler 2010 yılındaki taşkından sonra setleri güçlendirdik taşkını önleyeceğini düzenliyoruz düşünüyoruz gerekli önlemleri de aldık diye konuşmuş böyle bir durum ama endişe verici olmaya da devam ediyor bu haber açık gazte Ahmet İnsel ile Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet bugün neyi ele alıyoruz? Bu yargı reformu e, mevzunu konuşalım biraz. Biraz da bununla ilgili... E... Son gelişmeyi bir hatırlatalım. Bu yargı reformu önce isterseniz oradan başlayalım. <gülüyor> Geçtiğimiz pazartesi günü biliyorsunuz meclise hükümet bir yargı reformu tasarısı havale etti. Bu tasarının havale edildiği günde başbakan tutuklu gazeteci kalmayacak türünden bir müjde verdi bu yasa tasarısına e, binaen. E, ama yasa tasarısına bakıldığında bunun pek öyle olmadığını ve beklendiği e, ifade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü e, pekiştiren e, terör kavramıyla e, ifade özgürlüğü arasındaki e, ayrımı kesin biçimde çizen ve yani İçişleri Bakanlığı'nın hani var ya İçişleri Bakanı'nın meşhur lafı e, Şiir yazarak, sanat eseri resim yaparak, kitap yazarak da terör örgütünün fikriyatı şey yapılır, yayılır, terör örgütüne hizmet edilir türünde bir lafı vardı biliyorsunuz, Tarihsiz, korkunç bir laf. Evet. O lafın tam tersi yönde. E, terör faaliyetiyle fikir e, özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, e, düşünce özgürlüğü e, ve muhalefet etme e, hakkının e, diğer bu terör faaliyetiyle, terör tanımıyla arasındaki farkın kesin çizilmesini gerektiren e, girişimleri olmadığı ortaya çıkıyor bu yasata sırasında. Şimdi aslında yasata sırasının... E, hep alışıldığı üzere bir torba yasa tasarısı olmasının sakıncaları var. Yani çeşitli kanunlar, burada aşağı yukarı 4 veya 5 kanun var. Hatta biraz daha fazla, 6 kanun var. Da değişiklik yapan bir yasa tasarısı bu. Ve adı da iki amacı olduğunu gösteriyor yasa tasarısının. Bir tanesi yargının e, yargı hizmetlerinin etkinleştirilmesi e, amacıyla yapılan bir yasa e, tasarısı. De yasa değişikliği. Yargı hizmetlerinin etkinleştirilmesi. Bir de e, basın yoluyla işlenen suçlara ilişkin davalarda e, dava ve cezaların ertelenmesi. Bakın bu çok önemli. E, dava ve cezaların ertelenmesinden başka bir amacı yok. Yani basın yoluyla işlenen suçların tanımını Özgürlükleri pekiştirmek yönünde değiştirme amacı yok. Sadece aynı suçu işleyeceksiniz ama e, bu suçtan dolayı birinci kere işlediyseniz ve 3 yıl zarfında bir daha işlemezseniz e, işlememeniz koşuluyla dava görülmekteyse askıya alınacak, ertelenecek. Ceza almışsanız da cezanın uygulanması ertelenecek. Tam bu noktada bir şey ekleyebilir miyim? Yani e, bu aslında bu hazırlandığı şimdi senin biraz önce söylediğin şekliyle daha da aslında durumun kötü vahim bir duruma işaret ediyor gibi geldi bana. Çünkü e, bir çeşit Damokles kılıcı da sallandırma kafada büsbütün yani cezalandırmanın ön zalandırma gibi bir sistem getirerek daha da e, tehlikeli bir korku ortamı atmosferi yaratması gibi bir tehlikesi var evet yani hem şöyle daha, daha sinsi diyelim evet e, yani hapiste e, olduğunuz zaman bir gazeteci hapise girdi veya gazeteci herhangi ve birisi e, ifade e, özgürlüğü hakkını kullanmaktan dolayı veya e, bilgi e, verme bilgilendirme hakkını kullanmaktan dolayı e, hapse girdiği zaman bu gerçekten e, hükümet açısından rejim açısından e, sarsıcı bir olay ne kadar sarsılıyorlar bilmiyoruz ama en azından bir e, sarsıcı etkisi az da olsa e, bazen çok e, oluyor öbürkünde ise öbüründe ise hem e, hapiste kimse yok ama herkes hapisteymiş gibi susacak Hapiste olabilirim, ceza evet. alabilirim, ...endisesi içinde sosulacak. Bu onu tam sinsi. Evet, onu kastettim. Evet, de. onu onu anlattınız Yani tam bir sinsi pozisyon bu. Ee, ...cezayı değiştir. Yani bu sunum en önemlisi bir ifade özgürlüğü suçu'nun sınırlarını daraltmak. Yani ifade özgürlüğü suçu olmaz mı? Var tabi. ...ırkçı nefret söylenleri ifade özgürlüğü çerçevesinde işlenir ve e, suç olurlar. Bu hem ifade özgürlüğüdür dersiniz. Kendini savunur, ıktçı, nefret söylemi söyle, e, e, dile getirenler, e, bunu savundukları zaman ifade özgürlüğünü kullanıyorum der. E, ama bunun karşılığında ifade özgürlüğünün bir e, diğerlerini e, manevi ve maddi e, haklarını koruma açısından bir sınırı vardır. Kalkıp bütün e, ee, Ermeniler e, haindir e, derseniz ifade özgürlüğünün ötesine geçmiş olursunuz. Ee, hatta bazı ülkelerde biliyorsunuz bu ifade özgürlüğünü o kadar geniş tutarlar ki e, doğru mudur, yanlış mıdır e, ayrı tartışma konusu e, bu ifade özgürlüğü e, sizi eğer fiziki bir tehdit fiziki bir şiddet e, tehdidi ee, içermiyorsa buna yöneltmiyorsa e, bu biraz evvel söylediğim türden ırkçı e, nefret e, üreten sözleri bile ifade özgürlüğünü alabilir. ABD tipi sanıyorum. Onu düşündüm ben de. Hatta evet. Amerika Birleşik Devletleri tipi ama e, özgürlükler var. Ama burada vardı. şeyi sormak isterim ben de. Örneğin Avrupa gibi e, tarihinde çok karanlık sayfalar olan... E, Amerika'nın da az değil ya. <gülüyor> evet ama yani hani e, işte Nazizm e, evet. örneği oldu gibi mesela evet. örnekler bulunan bir coğrafyada bu tarz bir ifade özgürlüğü zaten ne kadar uygulanabilir? İnsan da biraz onu düşünüyor sanki. Tabii her, her evet. Tarih, şartları var. Tarihse, Ama bu özel şartları çok abartıp bizim ülkemizin özel şartları, ifade özgürlüğünü çok kısıtlamamız gerekiyor <gülüyor> noktasına getirmemek lazım. Elbette. Ee, yani özel şartlar var fakat yani bunları da çok gerçekten e, ben bu ifade özgürlüğü kısıtlamasında e, biliyorsunuz bu nefret suçlarıyla ilgili bir e, yasa tasarası girişim var. Benim de desteklediğim. Ama bir tarafımda, bir da tarafımda hep ikircikli doğrusunu söylemek gerekirse. Yani bu nefret suçları yasa tasarısı bizim ülkemizin hakimlerinin tarafından birdenbire bir devletin devlet ideolojisini ve resmi tarihi koruma yasası haline dönüşür mü diye de endişe etmiyor diyelim doğrusu. Evet böyle bir risk her zaman da var. Özellikle yargı organının çok ciddi bir reforma evet. kendi ihtiyacı olduğunu her gün gösteren sayısız örnekle karşı karşıyayken biz evet. Şimdi bu ayrıca onu o nefret suçları yasa tasarısı ve girişim ile ilgili de ileride konuşalım e, ayrıca. E, biliyorsunuz başladı böyle bir kampanya. Dur de e, ve e, hareketinin ve e, başka girişimlerinde e, beraber oluşturduğu bir ortak platform üzerinden böyle bir girişim başladı. Önemli bir girişim ama işte burada dediğim gibi eee çok dikkatli adım atmak zorundayız. Türkiye'de çok dikkatli adım atmak zorundayız. Çünkü sonuçta Hrant'ı da nefret suçundan yargıladılar. Türklüğe nefret suçundan yargıladılar. Evet, evet. Evet. Bu, bu yasa tasarısı birdenbire aslında garip bir şekilde dün basına yansıyan, ben Milliyet gazetesinde okudum, sonra çeşitli çevrelerden bunun teyidini aldık. Aslında bir cephesiyle kadük oldu. Kadık oldu derken önemini yitirdi. Çünkü bakanlık ifade özgürlüğüyle ilgili esas değişikliklerin, yani ifade özgürlüğünü pekiştirecek yasa değişikliklerinin ikinci bir pakette Mart başında meclise sunulacağını söyledi. Dolayısıyla bunun bir ifade özgürlüğünü e, güçlendirecek, ifade özgürlüklerini koruyacak bir girişim olmadığını da zımnen kabul etmiş oldu. E, o zaman e, insanın aklına şöyle bir soru geliyor. Niçin bu ikisini birleştirip ceza yasalarındaki değişiklikleri e, bir paket haline alıp ayrı bir pakette ele alıp diğer e, e, idari yargıyla ilgili ve e, ticaret kanunuyla ilgili e, icra iflasla ilgili çek yasasıyla ilgili e, paketi ayırmadınız diye soru sormak geliyor insanın içinden niçin böyle basınla ilgili basın yoluyla işlenen suçların e, dava ve e, görüşlen davalarının ve veya alınan cezaların ertelenmesi gibi çok spesifik insanın aklına ya burada hakikaten bir makyaj 2-3 kişinin mahkeme e, e, tahliye edilmesiyle ee, bir imaj tazeleme operasyonunun ötesinde bir e, amacı olmayan bir yasa mı e, çıkartmak isteniyor sorusunu hemen getiren bir adım atılıyor ee, sorusu geliyor. Şimdi bütün bunları e, ayrıca konuşalım çünkü dolayısıyla bu ifade özgürlüğü ile ilgili yasa bu değil. Bir kere o bakanlığın kendisi de ifade etmiş oldu bu değil. Onu olmadığını biliyorduk ama kendileri teyit ettiler. Fakat bu yasada. Bu yasa tasarısında, kanun yasa değişikliği tasarısında e, dikkat etmemiz gereken başka konular var. E, birincisi danıştay kanunu ile ilgili bir konu var. Bunu daha pek e, e, basında e, kimse ele almadı. Bizim de dikkatimizi e, avukat Haluk İnanıcı e, bu e, yasa e, değişiklikleri tasarısıyla ilgili yaptığı çok e, e, yerinde bir değerlendirme ile madde madde değişiklikleri özetleyip e, bunların nelere tekabül ettiğini, sonuçlarını iyi veya kötü, e, iyi olumlu olanlar da var, olumsuz olanlar da var. E, Test ettiği bir e, çalışmayı e, yollamıştı. Yolladı geçtiğimiz hafta başında. Ve e, orada halun dikkatini çek, dikkatimizi çektiği bir olgu var. E, galiba da bunu ilk defa e, basında e, dile getiriyoruz e, getiriyorum haluk üzerinden evet. üzerinden Danıştay kanunu ile ilgili. Şimdi Danıştay kanunu Danıştay'da e, biliyorsunuz daireler vardır. E, bir de e, bu dairelerin daire daireyle e, mahkeme arasında uyumsuzluk ısrarı olduğunda aynı Yargıtay Genel Kurulu gibi Ceza Genel Kurulu gibi bu dairelerin hmm. üstünde o dairelerden üyelerin her daireden bir üye, iki üye'nin seçimiyle oluşan bir genel kurulu vardır. Daireler burada. genel kurulu. İdari dava daireleri kurulu. Evet. Danışta idari dava daireleri kurulu. Bu bir en üst nihai karar organıdır. Bu kurulun daimi üyesi yoktur. Bu kurulun üyeleri şeyden gelirler. Nedenir? Dava dairelerden gelirler. Şimdi bu kanunda geçici bir maddeyle 3 yıl süreli bir değişiklik yapılıyor. Bu nedir? Dava daireleri kurulu, e, dava daireleri kurulu her idare dava dairesinden en az bir üye olmak kaydıyla genel kurul tarafından seçilecek 18 üyeden oluşur diyor. Güzel. Burada işte esas e, sorun. Bu üyeler idari dava dava daireleri kurulunda sürekli olarak görev yaparlar. Ha, o zaman şöyle bir şey çıkıyor karşımıza: üç yıl boyunca aynı kişiler idari dava e daire e idari dava dairleri kurulunda e görev yapacaklar demektir. Bu ne demektir? Danıştay'ın içinde bir e dava e daireleri üyeleri olacak. Bir de bu üyelerin içinden seçilmiş ama artık onların üstünde olan işte 18 kişi lik bir e, üst kurul olacak. Sürekli üst kurul olacak. Diğerlerinde değişir bunlar. Şimdi bu süreklilik hali e, o düşündürücü. Evet Çünkü, yani Sovyetler Birliği pre prezidiyumu falan gibi bir şey evet, ak akıla geliyor. Evet yani bu düşünce o zaman 18 kişi Danıştay'ın nihai karar... E, kurulu olacak demektir bu fiile. Bu üç yıl, niye geçici bir üç yıl süreyle böyle bir şeye ihtiyaç duyulur? Niye e, bu üç yıl kalıcı mı olur sonra? Evet, onu da, o da yazılı değil değil mi? Yani üç yıldan sonra bu ne olacağını bir bilmiyoruz. üç yıl ya da süresiz olarak uzatılır diye de bir şey gelebilir pekala. Buna da bir engel yok. Onu bilmiyoruz. Yok. Evet. evet, yani şu kanun geçici madde getiriyor kanuna. Diyor ki bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl süreyle Danıştay İdari dava daire kurun oluşumu ve çalışma usulü hakkındaki aşağıdaki hükümler uygulanır. 3 yıl süreyle uygulanır diyor. 3 yıl sürenin sonunda bunun iyi olduğuna karar verip kalıcı hale de getirilebilirler. 3 yılı geçiş dönemi ama niçin bir geçiş dönemi ihtiyacı var? Niçin 3 yıl ni... ve esas önemlisi tabii ki burada ee, o 18 e, hakim her dava e, dairesinden... Ee, bir e, idari dava dairesinden bir veya iki üyeden seçilecek kişilerin seçimi ve onların kalıcılığı e, sonuçta idare ile e, toplum arasında e, ki ihtilaflarda e, kalıcı e, bir çekirdek kadro e, oluşturur ve bu çekirdek kadronun e, hükümetin politikalarına Yakın olması durumunda, e, işte o durumda e, gerçekten e, inşaatın, e, hidroelektrik santralin, e, otoyolun e, <gülüyor> ve şunun bunun, yani o e, ancak ve ancak çok büyük mücadelelerle ve kısmen e, ertelebilen, durdurulabilen bir dizi e, kamu e, İhalesinin, kamu e, projesinin e, yürütmesinin durdurulması veyahut e, iptali e, kararlarını almak daha da zorlaşacaktır. Evet yani bu özellikle de çevreyle ilgili konularda. Özellikle çok, çevreyle ilgili evet. konularda. Biliyorsunuz bu çevreyle ilgili konularda zaten hükümetin e, ve baş, başta Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP'li belediye e, başkanlarının en e, fazla... Ee, nefret En çok nefret ettikleri e, Konulardan bir tanesi bu Yürüyüş ve şeylerden daha fazla nefret ediyorlar Hele e, HES'lerle ilgili yürüyüş olunca o zaman nefretleri kat, Katmerleşiyor e, Bir bakıma e, Bunu tamamlayan bir ikinci e, Olgu Yine aynı kanunda e, idari mahkemelerin e, Yürütmeyi durdurma kararı Yürütmeyi durdurma kararı veremez ee, ikinci bir kere yani bir kere yürütmeyi durdurma kararı vermişse ikinci bir kere yürütme durdurmayı karam kararı veremez hükmünün getirilmesi yani bu da ikinci bölüm değil mi gayet önemli bir merkezli iyileştirme e, o özellikle onun için üzerinde duruyorum yani bu, ben de bu... bir ufak ekleme yapayım bugünkü evet. Hürriyet gazetesinde de bu konuştuğumuza çok uygun düşecek düşeceğini düşündüğüm bir şey var eee Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da çevre konusunda çok duyarlı olduğunu belirsip ben doğanın komiseriyim demiş. Ve yeni projelerde örneğin bir dereden, vadiden bir yol geçirilmesi düşünülüyorsa oraya hayvanlar için üst geçit yapılacakmış. Ha, hayvanlar için üst geçit evet. Yani anlayışı bu şekilde görüyoruz. Ekosistem yoksa... bölünmesinin önüne geçilecekmiş bu sayede Gülmek mi yoksa hakikaten ağlamak mı gerektiğini bilemiyorum yani. Bir daha bir, daha bir adım ötesinde kırmızı ışık koyarlar. <gülüyor> Doğanın komiseriyim lafı da baya düşündürücü yani. Ah, ah, ah. Peki bir üçüncü konuda bu davalarda yürütmeyi durdurma kararının. Eğer dava dilekçesi ve eklerinden yürüt kanun maddesinin yasa tasarısının e, cümlesine okuyorum. Dava dilekçesi ve eklerinden yürütmenin durdurulması isteminin yerinde olmadığı anlaşılırsa davalı idarenin olması alınmaksızın istem reddedilebilir. Şimdi burada da ciddi biçimde bir e, mahkemenin e, davalı idarenin e, savunması almadan ee, sadece dilekçenin e, ciddiyetine e, kendi ile e, vakıf olup e, yürütmenin durdurmasını, e, talebini reddetme hakkına sahip e, oluyor. Bu da e, ciddi bir sorun. E, hatta e, bir cephesiyle e, yürütmenin durdurulması kararı verilmesini zorlaştıran, bir e, yanı da var e, bütün bunlar bu HES'ler ve işte bütün bu inşaat e, Ya Resulallah hamlelerinin e, önündeki e, frenleri toplumsal frenleri muhalefet toplumsal muhalefet frenlerini kaldırmaya yönelik e, girişimler e, bunlar da e, aslında ceza yasaları kadar e, toplumsal yasalarımızı ilgilendiren konular İşin ucunda hapis yok ama işin ucunda e, yaşam çevresinin e, tamamen e, betonlaşması, yaşam çevresinin e, sadece e, bir sermaye birikiminin e, aracı haline gelmesi ve kötülemesi, e, yaşam çevresinin kötülemesi e, söz konusu. Ya hep hayatın temel bağlamını oluşturan çevreyi ve iklimi, mahvedecek. Evet. Lüpedir, açık bir şekilde görülen bir durum mahvedeceği ama böyle bir gidişat var. Buna engel olmak için mücadele etmek lazım. Evet buna engel olmak için mücadele edildiğinde de Türkiye'de artık biliyorsunuz bu mücadele hükümete karşı eylem çerçevesinde herkes değil ama bir kısım makbul olmayan muhalefet açısından hükümete karşı eylem olarak hükümete Hükümeti yıpratmaya yönelik eylem olarak e, tanımlanarak e, dolaylı biçimde e, örgütlü suç kapsamına alınıyor. Örgütlü suç kapsamından da neredeyse terör örgütü üyesi olmamakla beraber terör örgütünün istemleri yönünde hareket etmek suçundan cezalandırılıyor. Evet, bu da çok hakikaten dünya e, hukuk literatüründe de çok fazla yeri olmasa gerek ender rastlanan bir örnek. Totaliter yani, ülkelerde var. Evet, bu sadece örgüt üyesi olmadığı halde örgüt üyesiymiş gibi. Evet. Talî örgüt üyesi adını e, verebiliriz bunu. Yani asli örgüt üyesi var, onu ispat etmek çok zor. Evet. Dolayısıyla o asli e, bu asli tali tabiri aslında hukukta yok öyle bir şey. Tabii benim icat ettiğim, çünkü durumun komikliğini anlatabilecek <gülüyor> evet. başka bir kelime bulamadım. E, asli ta, e, terör örgütü veya asli örgüt üyesi olmak e, fiilini tarif edecek, ispatlamak çok zor örgütün bağlantısını bulmanız lazım. Örgütü bulmanız lazım bir kere. arkasında örgütün bağla örgütle bağlantılarınızı, iğrâşik ilişkinizi, emir verme, emir alma mekanizmalarınızı, katıldığınız toplantıları, hiçbir toplantısına katılmamış, hiç kimseyle ilişki kurmamış bir e, kişinin örgüt üyeliğini ispat etmek hemen, hemen mümkün değil. E, buna karşılık örgüt üyesi olmamakla beraber, beraber onun istemleri ve emirleri doğrultusunda veya emirleri doğrultusunda hareket ettiğinizi ispatlamak çok kolay. Evet, ee, bu, yani ispatlamak değil o çünkü. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> o, o, o, o kanaate hasıl olma, sağlayacak dünya kadar şey çıkartabilirsiniz. Nitekim bugün e, Türkiye'de terör örgütü üyesi olmak suçuyla yargılanan insan sayısı aslında çok az göreli olarak. Türk dünyaya göre çok da terör suçundan yargılananların içinde terör örgütü olma suçuyla yargılananların payı az ama diğerleri çok yüksek terör örgütü üyesi olmamakla birlikte diye başlayıp devam eden o suçlama dan yargılananların şeyi çok yüksek KCK davaları dahil olmak üzere bu böyle evet. yani KJK davalarında tutuklanan yargılanan insanların çok önemli bir bölümü e, terör örgütü üyesi olma suçundan değil, terör örgütü üyesi olmamakla birlikte onun işte istemleri, onun e, çağrıları, onun e, falan filan diye giden iki madde var orada. O iki maddeden birinden giriyor. Basın suçları da buna dahil ediliyor biliyorsunuz. Evet, e, bu durumda peki baştaki konuştuğumuz konuya dönersek, e, <gülüyor> yani Başbakan... E, bu da, hapiste tutuklu gazeteci kalmayacaktır. Zaten çok az var. Onlar da kalmayacaktır dedi. Bu Böyle bir şeyin gerçekleşmesi pek mümkün gözükmüyor başbakanın söylediği Şöyle e, bir e, önlem getiriliyor. E, basın yoluyla işlenmişse e, bu suç, biraz evvel tarif ettiğimiz suç... E, Davanın ertelenmesi birinin bir, ilk defa işlenmişse üç yıl süreyle davanın ertelenmesi e, imkanını getiriyor. E, diğer taraftan e, bir, e, e, bir diğer taraftan da e, şey sağlıyor. Basın yoluyla işlendiği zaman cezanın 2 bölü 3 yani bu terör örgütü üyesi olmadan, daha doğrusu basın yolları değil sadece, terör örgütü üyesi olmadan ama terör örgütünün istemliğe doğrultusunda yardım yataklık suçu gibi suçlarda mahkemenin cezayı terör örgütü üyeliğinden verilen cezayı yarı veya 2 bölü 3 oranında azaltma imkanını tanıyor mahkemeye. Çünkü Sorunu bir daha toparlayayım. Terör örgütü üyesi olmamakla beraber diye başlayan o hükümde sonuçta e, zanlı terör örgütü üyeliğinden yargılanır diyor yasa. Ve o terör örgütü üyeliğinden ceza alır diyor. Evet. Terör örgütü üyeliğinden ceza alır dediği andan itibaren de tabii bir seneye altı aya e, düş, o, civarında olması gereken cezalar yedi seneye on seneye çıkıyor. Şimdi burada mahkemeye bir takdiri hakkı tanıyor. Ee, yarı oranında bazıları iki bölü üç oranında diğerleri e, indirilebilir diyor. Şimdi indirilebilir dediği zaman da bugün yedi buçuk yıl, on yıl e, hapis e, cezası istemiyle yargılanan bazı kişiler e, birkaç kişi aslında bunlar. Öyle çok da değil. yani Bir, bir elin parmaklarını geçmez. Yani e, ceza, e, asgari ceza oranı e, azalacağı için, tava, taban azalacağı için bir yıl, e, bir buçuk yıl veya altı aydır tutuklu oldukları için de serbest bırakılacaklar demek bu kadar. Evet. Yani yargılamalarına e, ara verilmeyecek, suçlu olarak, zanlı olarak e, yaptıkları fiillerden dolayı zanlı olmaya devam edecekler fakat e, işte birkaç kişi tutuklu olmayacaklar. Evet yani o zaman tamam bu da iyi bir şeydi. Yani birkaç kişinin evet. tutuklu olmayacağı, e, ilaç sınırlı bu kadar e, tutuklu oranının terörle mücadele yasası çerçevesinde tutuklu olan insan sayısının şu anda 8000 e, 8200 e, 2010 yılında e, Adalet Bakanlığı verilerinde e, bu herhalde şimdi e, 9 bine varmıştır Adalet Bakanlığı verilerinde. başka verilere göre daha da yüksek olduğunu iddia ediyor edenler de var. E, bu çok yüksek bir rakam. Evet o zamanda yine e, ilk yani başlarda konuştuğumuz bir şeye bir kez daha atıf yapacak olursak bu davaların ve cezalandırmaların ertelenmesiyle başladığımız bu tehlikeli sinsi durum Burada da e, geçerli e, olduğu söylenebilir bu durumun. E, bir çeşit yanılsama e, ve yanılsatma durumu var. Evet, evet. Yani Tutuklu gazeteci kalmayacak falan deyip e, bu yarı şey durumu, yarı gerçek durumu evet. ta, e, mutlaklaştırmak, mutlaklaştırmak gibi bir, oluyor. İçinde birkaç tane iyi e, düzeltme var. Onu çok hızlı e, belirteyim. Bu e, bir geçici maddeyle getirilen bir düzeltme bu. Ee, bu 2005 Haziran 2005'e kadar verilmiş toplatma yasaklama dağıtım ve satışın engellenmesi kararlarının sıfırlanması kitaplarla ilgili ve sürüli yayınlarla ilgili sıfırlanması kararı ancak e, 6 ay içinde kanun çıktıktan sonra 6 ay içinde mahkemenin e, bu yasaklanmış kitaplarla ilgili yeniden yasaklama kararı alması gerekecek. 25 bin sayısını tam hatırlamıyorum civarında bir yasaklık birikmiş bir yasaklı kitap torbası var bizde biliyorsunuz. O yüzden cezaevlerine bazen e, Nazım Hükmet'in kitabı hatta e, veyahut e, İsmail Beşikçi'nin 1960'larda yazdığı kitap veyahut e, Mahir Çayhan'ın kitabı e, falan e, cezaevine gittiğinde yasaklı kitaplar listesi çıkartılıp e, verilmiyor biliyorsunuz. Cezayir müdürünün takdirine bağlı daha, gerçi, daha doğrusu. Neyse. Bu iyi bir karar. Bu doğru bir karar. E, olumlu bir adım. Bir de e, mahkemelerin e, bir e, süreli yayında hakkında dava açtıklarında dava sonuçlanmadan yayın e, durdurma kararı veremeyecekler. Biliyorsunuz bu Özgür Gündem Gazetesi'nin başına evet. e, devrevi olarak evet. serde 3-4 defa gelen bir e, durum. Bir ay veya 15 gün e, yayın durdurma kararı. Bunu veremeyecekler. Dava sonuçlandığında kapatılabilir gazete tabii yasaya göre ama dava sonuçlanmadan bir cez hani tutuklamanın benzeri bir şey biliyor musunuz bu <gülüyor> aynı hani <gülüyor> evet. tutukluyorsunuz ya insanları bu da e, gazeteyi tutuklamak gibi bir şeydi evet. e, gazete tutuklamalarına son verecekler evet bunlarla e, abunalım o zaman bu iyi <gülüyor> diye nitelendirilebilecek bu uygulamalarını. Evet, evet. Ama en önemlisi dediğim gibi esas ikinci yasa tasarısını beklememiz gerekecek. Bu biraz çerezden de hafif bir maliyeti var. Diğer taraftan idari yargıyla ilgili biraz önce bahsettiğim olguların üzerinde de çok ciddi durmak gerekiyor idari yargının. Merkezileştirilmesi ve e, hükümetin e, etki alanında daha fazla e, bulunması evet. veya merkezi gücün diyelim. Merkezi de, gücün evet. Hükümet de değil. Yani merkezi gücün etki alanında daha fazla bulunmasına yönelik bir e, girişim e, olduğu izlenimi güçlü biçimde veriyor yasa tasarısı. Evet. Peki. Çok teşekkürler. İzliler. Ahmet İnsel Ufuk Turu Accueil. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Hmm.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 de musiciens, quelques badauds ou puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter. Mmh. hymne d'un peuple et de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname Tout peut s'arranger Quelques rayons du ciel d'été La corde des ondes mariniers L'espoir fleurit Au ciel de Paris Sous le ciel de Paris Coule un fleuve joyeux Mmh. Il endort dans la nuit Les clochards et les gueux Sous le ciel de Paris Les oiseaux du bon Dieu mmh. Viennent du monde entier Pour bavarder entre eux Et le ciel de Paris A son secret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 Mmh, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel mmh, Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel Evet, 85 yaşında bugün Juliet Greco ve ondan dinlediğimiz şarkıda çok en belki en iyi bilinen şarkılarından biri onun. Su Le Ciel de Paris. Jean Drejac ve Bergerot'un bestesi ve söz yazarları ve bestesi onlara ait olan ve aynı adlı bir filmde de çok filmin müziğini, baş şarkısını oluşturan bir parça. Şarkı bu. Juliet Greco'dan. Paris'in gökyüzü altında mı? Evet. Paris gökleri gök, gökleri altında semaları. Seması. Evet. E, yani Greco aslında e, bayağı savaş sonrası Fransa'sının da en önemli entelektüel çevrelerinin gözde isimlerinden birisi. Jean-Paul Sartre, Boris Büyük dostlukları var Aynı zamanda Jean Cocteau gibi bir Sima'nın da filmlerinde Rol alıyor Orfe filminde Miles Davis de Tanışıklı Hatta e, Gönül ilişkileri de Olduğu söylenir Çok ayrıntısını Bilmiyorum ama çok güzel Birlikte fotoğrafları da var Hatta Açık kitapta da o fotoğraflardan birine yer vermiş olduğumuzu hatırlıyorum. Juliet Greco bugün doğmuştu ve tam 85 yıl önce. Peki devam ediyoruz. Açık radyoda birazdan bir konumuz da olacak. Uludere'den de neler görüp e, izlenimlerini aktaracağımız bir arkadaşımız olacak ki. Hayret, e, fairet, etkileyici bitici. Fakat ondan önce o, şimdi şu anda bir otobüste e, o bağlantıyı kurmadan önce de elimize son dakikada gelen haberleri de okuyalım. Okuması da kolay değil yani. Dün 128 kişinin öldüğü haberi geldi. Anadolu Ajansı kaynaklı bir haber. Ne kadar tam doğrulayabiliriz bilmiyorum başka bir kaynaktan ama ülke genelinde Suriye ordusunun düzenlediği operasyonlarda 128 kişi öldü diyor. 95'i de Hummus'taki bu artık roketlerin de kullanılmaya başladığı şiddetli operasyon ve çatışmalarda olduğunu belirtiyor. bir kent tabi. Hani bir savaş bölgesi olması ikinci aslen sivillerin yoğun olarak yaşadığı bir kent evet. ve oraya yapılan saldırılar. Çoluk çocuk çok sayıda zayiat varmış, içerden evet. gelen bilgiler o şekilde. Evet, mahalleler adları da verilmeye başlıyor artık. Operasyonlar aralıklı olarak gece de, bütün gece devam edip sabaha karşı şiddetlendi deniyor en şiddetli saldırılar içinde. Hali diye el inşaat, Bayada ve Bab Amro adları veriliyor orada yoğunlaştı. Şam'da da ayrıca Zabadani bölgesinde de geniş çaplı bir operasyon hazırlığı yapıldığı da aktarıyor aktarılıyor. Yani Anadolu Ajansı üzerinden muhalifler deniyor. Ee, ve tabii çeşitli şeyler de var. Yani Hürriyet Gazetesi bugün zaten iç savaş sesleri diye manşet atmış durumda. Suriye'de gerilim tırmalıyor demiş ve gerek gülün geri dönüş yani Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Suriye geri dönüşü olmayan bir yolda diye sözlerini ümit ederiz ki Esat artık her şey için çok geç olduğunu ve yapılacak her şeyin çok geride kaldığını görür ve vazgeçer diye oldukça zorlayıcı bir konuşma yapmış Esad'ı Gül başbakan da. Erdoğan da Suriye'de kardeş bir halka yönelik kanlı menfur saldırıları bir kez daha şiddetle kınıyorum lanetliyorum demiş. Bugün daha geniş bir açıklama yapması da bekleniyormuş Başbakan'ın kendi sözüyle öğrenebildiğimiz kadarıyla. Evet, evet e, bu arada Esma Esat'tan da bir açıklama gelmiş. Onu da söyleyelim. Esma Esat da aslında Humus kentinden e, aslan İngiltere doğumlu ama e, ataları oradan. O da Beşer Esad, e, Suriye halkın bir bölümünün değil, tümünün başkanıdır şeklinde bir açıklama yapmış. E, vesaire vesaire. Biraz sanki oradaki gerçekten kopuk bir açıklama olmuş gibi. Çok kısa zaman öncesine kadar, First Lady es Esma Esad'ın ne kadar zarif insan hakları tarafısı olduğu haberleri gittiği yapılan bir çıkamada onlara var. da tekrar şey yapılıyor aynen işte bu hayır faaliyetlerine hayırseverlik faaliyetlerine devam etmektedir falan gibi bir tonu var evet bu arada bir başka haberde taraf gazetesinde gördük o da Esad Esad'ın şey yaptığı dün. Batılı ülkelere rest gibi bir karşılık verdiği Karşı hamle verdiği ve 2005'te Londra'da 52 kişinin öldüğü Metro saldırısının planlayıcısı olduğu iddia edilen Ebu Musab el-Suri'yi serbest bıraktığı belirtiliyor 6 yıldır bir cezaevinde Halep'te bir cezaevinde yatıyormuş Ve Madrid'deki saldırıdan da hangi saldırı bu Bu ...2004'teki saldırıdan mı acaba? Madrededeki büyük tren faciasının evet. saldırısından evet, bahsediyor. Ondan da El-Sorumlu tutuluyormuş. Yani tipik bir terörist portresi çiziliyor. Onun da El-Kaide'nin Avrupa faaliyetlerinin şefi olarak biliniyormuş. Ve bu da ani bir kararla bırakıldı diye bir haber var. Bunun kaynağına da bakalım. Evet. evet, evet şey Rob, Robert Fisk'in bir e, The Independent gazetesinde yorumu var konuyla ilgili belki çok kısaca ondan. E, ben bahsetmiştim girişte birazcık ama tekrar ona dönmekte belki fayda olabilir çünkü şey Türkiye'den de bahsediyorum evet. Fisk ve e, Esat'ın da öngörülebilen gelecekte e, devrilmesinin pek de Bölge içinden mümkün olmadığı yorumlarını. Evet, ülkelerin desteğini alacağını e, yapıyor. Bu yorumda önemli. Hani e, Libya değil diyor, Suriye için. tercih Libya'da da sonuçta bir NATO operasyonu ile sonuçlandığında hatırlamakta evet, fayda hatırlamakta var. Evet, hatırlamakta fayda var. Evet, bu. Fakat gerçekten bazı. Hatta Can Tombi'nin bilinde bize yolladı bazı şeylerden de çok kanlı manzaralar olduğu söylenebilir. Kesinlikle. Peki, şimdi dönelim Uludere'ye, Uluslararası Af Örgütü'nün de çaresinden de bahsetmiştik. Şimdi arkadaşımız Fahrettin Bicici de oradaydı, onunla konuşalım. Günaydın Fahrettin. Aa, merhaba Merdivi. Merhaba. Ee, biraz Uludere üzerinden e, gidelim evet. diye konuşuyorduk. Ee, sen e, orada e, geçici olarak ama yani gece kalmadan ama oradaki durum evet. durumu günübirlik biz yani. Günü birlik. evet. Bir konuşabilir miyiz neler olup bitiyor sizin gözünde? Ee, ya çok özür dilerim ben de ee, sesli bir program var şu an otobüsteyim evet. ee, olduğum için e, onu bir yani şu an yayındayız ama kusura bakmayın söylediğinizi tam olarak anlamadım. Yani e, genel olarak e, izlenimlerini sadece aktarırsan Hı. Hı. Tamam. seviniriz. Tabii, peki. E, yani şimdi şöyle e, biz oraya bir e, 8 kişilik bir arkadaş grubu bir anlamda da e, bir zamanda beraber iş yapan bir arkadaş grubu olarak gittik ama e, bu biraz hani herhangi bir derneğe, bir örgüte bağlı bir ziyaret değildi. Biz e, kendi isteğimizde işte yola çıktık. Diyarbakır'a gittik. Orada <gülüyor> işte e, belediye ile görüştükten sonra Diyarbakır ve Tüsur görüştükten sonra e, sabahleyin yola çıktık ve işte e, dağları geçerek Şırnak'tan Uludere'ye Uludere'den de e, Roboski'ye vardık. E, bilmeyenler vardır belki. E, Roboski e, işte 50-60 haneli Uludere'ye bağladık ve tam Türkiye'nin sınır bölgesinde yani zaten bu Katya'nın yaşandığı 34 yaşının hayatını kaybettiği olay da Roboski köyünün içinde bulunduğu vadinin yanındaki dağın üstünde yaşanıyor. Yani köye en fazla bir saat mesafede bir yerde yaşanıyor. Biz oraya vardığımızda Şırnak'tan bir kısım yetkili bize yardımcı oldu ve Roboski'ye kadar eşlik etti. Orada işte biz ee, bir üç e, 4 evde taziye ziyaretinde bulunduk zaten bu e, işte katliam üzerinden geçen sürede biz herhalde bir 30-35. beşinci grup ziyaret eden ve artık insanlar e, hani yakın olan evlerdeki insanlar bir araya toplaşıp taziyeleri kabul ediyorlar e, hemen sonrasında işte biz mezarlığı ziyaret ettik orada işte zaten biliyorsunuz çoğu aynı aileden olan insanlar, Encü ailesinden bütün o 34 insan yan yana işte birbirlerinin yanına gömülmüştü ve işte çiçeklerle işte kuş ağaçlar arasından kuş kafeşleriyle süslenmişti mezarlar ve tabi ki sarı kırmızı yeşil direkleriyle dolatılmıştı. Yani bizim ziyaretimiz bu yönde oldu. Biz bir yandan bu ziyareti gerçekleştirirken biraz tedirgindik esasında. Yani nasıl karşılanacağız? Yani ee, acaba, ya bu biraz zor bir mevzu. Yani bir yanda Türkiye'nin batısında e, yaşıyor olan bir insan için bu hani senelerdir kurulamamış bu ilişkiyi, bu iletişimi bir anda kurmak tabii ki çok kolay değil. Ee, ama bizim beklediğimizden çok çok, yani tabii ki e, yani Kürtüllerin hepsinde bu misafir terberli <gülüyor> çok çok e, güzel misafir terver bir şekilde e, karşılandık orada ve hani bizim bu tedirginliğimizin üstümüzden atlığımızda da çok büyük faydası oldu bu. E, insanların dedikleri bir şey vardı. Yani e, sizin buraya gelmiş olmanız zaten bizim için bir önem arz ediyor. E, çok değerli. E, bir yandan şeyin sıkıntısı var tabii. Bizim e, gitme sebeplerimizden bir tanesi de e, yani benim kişisel olarak düşündüğüm birer şeydi. Yani katliamın üzerinden 20 saat geçtikten sonra ana akım medyada çıkabilmiş bir olay bu. Ve bir anlamıyla duyurulmamaya çalışan üstü örtünmeye çalışılan işte gösterilmeye gösterilmemeye çalışılan bir olay bu. Ve e, yani Türk halkı da biliyorsunuz bu haberleri artık yani ana akım medyadan takip etmiyor. Yani nereden takip ediyor? Uydudan takip ediyor. Işte internetten takip ediyor falan filan. <gülüyor> Ama bir yanıyla, hani birazcık şunu göstermek şimdi belki hani sesiniz e, işte görünmez değilsiniz hani e, bu olay bu kadar üstü kapatılamaz bir şey üstü örtülemez bir şey ve e, biz hani, hani ne kadar faydalı olursa diye ne kadar şey olur ama hani e, bunun da üstünde örtülmemesi için irade göstermeye çalışacağız ve çalışıyoruz ve bunu e, hani işte bu düzlem üzerinden konuştuğumuzda işte bu şekilde bir yandan çok üzücü <gülüyor> ve kırpalayıcı, yani psikolojik olarak çok hırpalayıcı ama bir yanıyla da nasıl diyeyim bazı bağları kurmak açısından önemli bir ziyaret, güzel bir ziyaret oldu diyebilirim şimdi Evet peki orada e, bu meselenin e, şeyine de giriyor musunuz? E, yani mesela e, bu içeriine. yani mesela biz ondan da tedirgin olmuştuk. Bir sormak evet. istememiştik. Yani nasıl oldu ne oldu. Ama insanlar bunu anlatmayı çok istiyorlar. Yani evet. olayın nasıl gerçekleştiğini anlatmayı çok istiyorlar. Çünkü yani hani, çok fazla anlatacakları mecra yok bir yandan. E, bunu yani bu şekilde mesela şeyi konuştuk işte e, zaten bu kaçakçılık yaptık ve iki saat mesafede bir yer yani <gülüyor> şöyle bir bir oradaki evlerden bir tanesi zannedersem oğlu ölmüş e, babalardan bir tanesi şey demişti bize yani eğer hani bu grubun PKK'lı olduğu sanılısaydı e, bunlar şeyden beri yani Türkiye sınırından başlanarak öldürü, yani taranmaya başlanırdı. Çünkü hani e, Türkiye sınırına girişi engellenmek istiyordu. Halbuki bu grubun e, PKK'de olmadığı çok iyi biliniyordu ve e, öldürü, yani ateş açılma sırası Irak sınırından Türkiye tarafındaydı. Bunun yanında tabii yani bu şekilde bir sürü olay var, bir, bir sürü durum var üste örtülmeye çalışılan. Bir yandan da şeye Belki o noktayı vurgulamak çok önemli benim açımdan. Ee, şeye çok fazla sinirler yani <gülüyor> e, hükümetin ve devletin gelin tazminatlarınızı alın ve bu dava kapansın e, söylemine çok haklı bir şekilde çok karşı çıkıyorlar. Yani hani, bu bir hakaret yani çok büyük bir hakaret. Yani sen insanların e, çocuklarını, kardeşlerini, yeğenlerini öldürüyorsun ve onlara kan parası Teklif ediyorsun. Bu oradaki halkın zaten bunu biliyorduk. Oradaki halkın kabul edemeyeceği bir şey. Yani tek tek yapılabilecek bir şey var. Faillerin ve bu işin arkasında olanların, planlayanların, bu işten sorumlu olanların e, açığa çıkarılması. Yani Roboski halkının e, devletten bir şey beklediğini çok fazla düşünmüyorum ama hani beklediği bir şey varsa e, budur faydelerin ortaya çıkarılması benim evet. gözlemleyebildiğim kadarıyla evet. benim de. yani be, devletten fazla bir şey beklemediğini söyledin ama bu olağan bir şey değil insan davranışı olamaz yani muhakkak <gülüyor> sure, muhakkak surette bir devletten bir şey de bekliyorlardır yani, elbette muhakkak yani işte bekle, muhtemelen faillerin yakalanması ama tar, yani bekledikleri şey tazminat değil bunu evet o, e, bunu net olarak da söylemişler. Yani 34 tabii ki, tabii e, ki. bu vahim olayın failleri tespit edilip cezalandırılıncaya tabii kadar yani ben, hiçbir tazminat. Daha gittiğimiz evde tekrarlandı bu zaten. Yani tazminat bize en büyük hakarettir. Tazminat e, teklif edilmesi bile bize en büyük hakarettir denildi yani. Evet yani içimiz kan ağlarken deniyor bildiriden Hı. akıyorum. E, çocuklarımızın kan bedeli olan paraya dokunmayacağımızın Hı. bilinmesi Hı. gerekir demişler Ve 8 e, maddelik aslında bir olayın aydınlatılmasına yönelik. 8 maddelikte bir çeşit talepler listesi de getirilmiş. Bugün de e, ayrıca bilmiyorum ne kadar haberin oldu ama haberiniz oldu grup olarak yani. E, evet. e, Uluslararası Af Örgütü'nün de Adalet Bakanı'na bir mektubu var. Evet evet dün internetten bakma fırsatımız oldu olarak. Evet o da önemli tabi. Bu konuyu konuşma fırsatınız olabildi mi? Bilmiyordunuz herhalde konuşuyorduk. Efendim? Yani bunu konuşurken e, orada e, Roboski köylüleriyle konuşulurken bu var mıydı e, gündem? Zannedersem yani bilmiyorum ben haberdan haberi dün gördüm internette. Evet. E, yani köye gittiğimizde o durumdan haberimiz yoktu. Tam bizim gideceğimiz tarihlerde meclis İnsan Hakları komisyonunun gitme planı vardı robot evet. diye biz de tarihlerimizi biraz hani kaydırdık ki eş zamanlı gitmeyelim Çünkü biraz sıkıntılı bir durum bir yanıyla. bir yanıyla Hani çok fazla kullanılabilecek bir durum bir yanıyla Hani biz onların gittiği zaman gitmedik ve bunun hani iyi ki böyle bir şeye uğraşmışız. Çünkü dün işte yine internete bakma fırsatımız oldu haberleri Zannedersem insan hakları komisyonu gitmiş e, robot evet. diye. Ama işte yanlarında yüzlerce askerle eee taziye'ye gitmişler. Yani e, öyle bir ortamda kalmamamız için şanslıyız diyebilirim yani. Önemli bir detay tabii evet. İnsan Efendim? hakları komisyonu üyelerinin yüzlerce asker eşliğinde gitmesi oraya e, son derece önemli bir detay evet. evet. Çok özür dilerim iyi de evet, evet. evet belki de Yok, peki, e, o zaman artık peki bunu da e, Fahrettin e, sona erdirelim e, şeyden tamam. zaten e, çok, e, teşekkür e, çok teşekkür ederiz de ama daha çok e, gene haberleşme imkanı bulacağımızı ileride de mümin ediyoruz peki çok teşekkürler ben... Fahrettin. evet bir grup arkadaş olarak öğrencilerden oluşan bir grup diyebiliriz buna. Gönüllü aslında şu anda da Vandalar ve çalışıyorlar orada. Evet. Ee... Zaten, zaten sabahta Van Deprem günlüğü Kapsamını. ile ilgili kapsamında da kendisinden bilgi aldık. Programcı arkadaşımız Fahrettin biçiciydi Bir grup genç olarak orada Güneydoğu'da Faal olarak çalışıyorlar. Faal olarak çalışıyorlar evet. Faaliyet gösteriyorlar. Evet. evet. E, çok önemli detaylar verdi. İşte Meclis İnsan Hakları Komisyonu üyelerinin yüzlerce asker eşliğinde e, Roboski Köyü'ne gitmesi gibi e, bizim bilmediğimiz, buradan kestiremediğimiz e, bazı detayları verdi. Önemli tabii bunlar da hani o kredibilitesi, güvenilirliğini veya artık her neyse pozisyonunu ilk baştan insanı sorgulatır duruma getiriyor bu da İnsan komisyonu. Komisyonu'nun. Evet. Uluslararası Örgütünün başvurusu da önemli aslında. Yani Uludere Alt Komisyonu, meclisin alt komisyonu bu olayı aydınlatacak ve bir türlü seyredilemeyen gönderilme, gönderilmesi haftalar, günler süren sonunda gönderildiği bildirilen ama bir türlü seyredilemeyen bu İnsansız hava aracı, Heron denen insansız hava aracı görüntülerini izlemek üzereymişler. Bu da bir e, haber olarak veriliyor. Görüntüleri izleyeceğiz demiş Uludere Alt Komisyonu. Yani bunu izlemenin neden bu kadar zor olduğunu bugüne kadar e, anlamak kolay değil ama inşallah günü. görüntüler önce. gelemedi bayağı uzun bir süre Onun belki geldikten sonra da izlenemiyor evet. neden bilemiyorum İzlemesi belki de yürek kaldırmayabileceği için mi acaba onu da bilmiyorum bombardıman sırasında her onların orada ne kadar görüntü alabildi tabi şüpheli asıl öncesi ve sonrası sanıyorum onların faaliyet gösterdiği zaman dilimi istihbarat amaçlı gidiyor ya oraya Evet ama... Parti yani. veriyor daha sonra da uçaklar gelip bombalıyor. Herhalde epey yeterli bilgi elde edilebilecektir. Bu işin uzmanı değiliz hiçbirimiz ama... Zaten oradaki jandarma görevlerinden, yetkililerine yapılan açıklamalarda bize sorsalardı. Biz söylerdik kaçakçı olduklarını şeklinde. Evet, bugünün en önemli gelmiş. haberlerinden biri bu zaten. Pek çok gazetede vardı bize sorsalardı. Yani Emir Ankara'dan, yani hükümetten geldi. Bölgedeki... E, hani bu kolluk kuvvetleri vesaire neyse bu söylem. Bölgedeki bu birliklere sorulmuyorsa e, zaten bir iletişim kopukluğu olsa gerek veya e, soruldu da öyle olduğu söylenmiyor. E, ama arada bir yanlış var bir yerde. Evet Uluslararası Af Örgütü'nün soruşturmanın güvenilir olmadığına ilişkin. Açıklaması kayda Çok kayda değer evet. Yani bizzat Adalet Bakanlığı'na Sadullah Ergin'e gönderiyor. E, ama bunu söylemekte Uluslararası Avruf Örgütü haksız sayılmaz. Çünkü daha soruşturmadan önce e, şu kadar tazminat verilecek, bu kadar bilmem ne verilecek diye bunlarla ortaya çıkılması soruşturmaya nasıl yaklaşıldığı ile ilgili genel bir fikir veriyor insana. Dolayısıyla bölge insanının da tazminattan önce yani bunun sorumlularının hesap vermesini talep etmesi de bir ön koşul olarak her şeyden önce evet. ve birçok şey çok var. Anlaşılır. Yani savcıların yürüttüğü soruşturmada bombalamaya ilişkin koşulların tam olarak açıklanmayacağı endişesi de söz konusu dile getirilmiş. Ayrıca bombalamanın üstünden bir ay geçti. Hala tanık ifadeleri almadı diyorlar. Bu da ve eğer askerin ihmali ya da kasten sivilleri hedef alması gibi bir şey söz konusuysa askeri personelin adalete teslim edilmesini güvence altına almalı demiş. Bu da önemli. Evet. Aslında sanıyorum süremiz bitti ama şeyi de söyleyelim. Bir de AK Parti Genel Başkan Yerimsi Bülent Gedikli'nin bir Ergenekon e, Neokon ittifak konusunda bir açıklaması oldu. Yani bu da hani e, bir Türkiye'nin tarihine ilişkin çok önemli bir davayı ben sulandırma e, girişimi olarak değerlendirdim. Benim nezdim de önemlidir o yüzden. Gayri ciddi ama. Yani, <gülüyor> i̇şte o yüzden de zaten bir sulandırma girişimi olarak değerlendirdim. Evet. İçeriğine yani, hiç girmiyorum bile. Evet. İçeriğine girecek gibi değil ama. Herkes ergeni koncu demiş. Ciddiye alınabilecek bir tarafı yok. Evet, bugün bütünüyle çaldığımız şarkılar Juliet Greco'dandı. Sonuncusu da öyle olacak 85 yaşına gelmiş son derece önemli bir kültür ikonu. Serge Gainsbourg'un bestelerinden birini seslendiriyor La Javanez Javalı Kadın ya da Kız o da önemli bir şarkı ve Juliette Greco'nun ağzından da çok meşhur olmuştu onunla beraber bitiriyoruz hepinize günaydın günaydın javu bavé vous mon amour Evet ufak bir hatamı da düzelteyim le Sylvie et şarkısını da passage gazou de l'amour s'est de vous à moi vous m'avez mon amour ne vous en dansant la nous nous aimions le temps d'une Hélas, affrile en vain de vous à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous, nous avions. Le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise, en dansant la javanaise. son dune de... de...